İzlediğiniz Kainat bugün 21 Şubat Cuma Yıl 2014 Ay 2 Gün 52 Kasım 106 1435 Hicri Rebülahir 21 1429 Rumi Şubat 8 Fırtına. Balık burcunda doğanlar Dünden devam 20 Şubat 20 Mart Hülyaycadırlar Önce akıntıya karşı sonra da akıntı yönünde yüzerler Hangi balığı takip edeceklerine karar veremez gibi görünürler Tabi isterlerse bunun da üstesinden gelebilirler. İyi yönleri ve hassas duyguları vardır. Muvaffak olacakları meslekler arasında doktorluk, askerlik, yazarlık, hocalık ve güzel sanatlar vardır. Devamı Pazartesi. Büyük, Büyük Saatli, saatli Mahir Takvimi, takvimi. Remains. If I only understood them, and if my lips pronounced them, would not my life be changed? Words, words, words. In Tom's old declaration, how much of truth remains? If I only understood them, and if my life pronounced them, would not this world be changed? Words, words, words, in songs and stories, how much of truth remains?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 If için only herkese merhabalar Bursa Bursa Açık Radyo 94.9 ve www. sitesinden dinleyebildiğiniz üzere Açık Gazete programındasınız. Herkese günaydın. Günaydın. Bugün farklı bir ekiple karşınızdayız. Ömer Madra bugünlük aramızda yok. Kendisi bir konferans vermek üzere buradan uzaklarda... Gezegen'in Geleceği adlı başlığı taşıyan konferansla konuşmasını gerçekleştirmek üzere Bodrum'da olacak. Yarın gerçekleşecek bir konuşmada Carrey Prensis Hotel'de gerçekleşecek olan bu konuşmanın tarihi de 14.30-16.30. Ama yalnızlık çekmiyoruz. Bugün aramızda açık dergiden Eser var. Merhaba Eser, hoş geldin. Merhabalar. Evet, bugün bu... Kadro ile beraber açık hasta devam edecek. Ama e, önce her zaman yaptığımız gibi, her gün devam ettiğimiz gibi bir Galevano'ya kulak verelim isterseniz. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galevano Çeviren Süleyman Doğru İster Dünya ufalıyor Bugün dünya ana dil günü Her iki haftada bir dil ölüyor Bitki ve hayvan çeşitliliğinde olduğu gibi insan sözleri kaybettiğinde de dünya ufalıyor Dünyanın bir ucundaki Tierra del Fuego'daki Yani ateş topraklarındaki On asiyerleri kabilesinin son temsilcilerinden biri olan Angere Lois 1974'te öldü Onunla birlikte o dili konuşan son kişide. Angela tek başına şarkı söylerdi. Artık kimsenin hatırlamadığı o dildeki şarkıları başka kimse için değildi. O gitmiş olanların ayak izlerini takip ediyorum. Yitik bir haldeyim. Eski zamanlarda o nasyalleri birçok tanrıya tapıyorlardı. Baş tanrının adı Peamuk'tu. Peamuk sözcük anlamına geliyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser iniyordu. Giriş parçamız da Galeya uygun olarak gelen bir parçaydı aslında. Pete Seeger'dan Words, Words, Words'ı dinledik ve günün anlam ve önemini hitap eden bir parçayla beraber girmiş olduk. Bir de anmalara bakalım bugün neler oldu, neler bitti tarihte onlara bakalım. 1431 yılında Jean Dark'ın ilk duruşması başlamış ve bundan Fransa'da gerçekleşen bir duruşmadan bahsediyoruz. Ve ardından da yakılarak can verecekti, hayatını kaybedecekti. Fransız aziz Azize Candar ve 1965 yılında da bugün Malcolm X yani Malik El Shahbaz New York'ta uğradığı bir suikast sonucunda öldürülmüş. 2001'de bugün ise Türkiye kamuoyunda Kara Çarşamba olarak adlandırılan büyük bir ekonomik kriz patlak vermiş. Bundan yaklaşık 3 yıl önce olsa 13 yıl önce olsa gerek böyle bir durum söz konusuymuş anlamlarda bu şekildeydi. Kendi gündemimize bakalım isterseniz her. Yani pek farklı bir gündem yok aslında ama gün geçtikçe daha da şiddetleşen e, çatışmalar ve gerginliklerin olduğu bir günle karşı karşıyayız galiba. Evet. Bir yandan devam eden kuraklık durumları var. Türkiye'nin dört bir tarafından ve dünyanın aynı zamanda dört bir tarafından gelen kuraklık haberleri var. E, ve aynı zamanda bu kuraklığın olmadığını dair savunan demeçler de var. Bunları hatırlayabiliriz belki ama durum trajikleşiyor Türkiye'de en son İstanbul'da alakalı gelen bazı haberler vardı bunlardan bahsedebiliriz evet, ilk önce su yerini çatlak toprağa bıraktı haberiyle başlayacağız galiba evet onunla başlayacağız ve aynı zamanda oradan da belki dünya turunu devam ettirmek için Kaliforniya'ya gidebiliriz Kaliforniya'daki kuraklık da uzaydan görülmeye başlamış durumdaymış Uzaydan çekilen fotoğraflarda Kaliforniya'yı artık böyle turuncu bir halde görebilmek mümkünmüş. Hı hı. Ve biraz daha Kaliforniya'yı geçip de deniz ötesine gittiğimiz zaman bu sefer başka bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Japonya'da Fukushima Daiichi nükleer santralindeki yeraltı soğutma havuzlarının birinde yeni bir sızıntı bulunduğu bildirilmiş. Buna benzer bir durumda New Mexico'da yaşanıyormuş. Fakat oradaki e, da, Fukushima Daiichi kadar trajik olmadığından bahsediliyor. Oradaki durum böyle bir çevre. E, ...katastrofik bir çevre... E, ...durumu var. E, ama... ...dünya geneline baktığımız zaman farklı çatışma... ...hallerini de görebilmek mümkün. Mesela Ukrayna'da... ...bugünkü gazetelere baktığınız zaman da... ...oldukça sertleştiği görülen... Evet. E, ...bir çatışma hali var. 60'tan fazla kişinin öldüğü söyleniyor. E, Gün itibariyle. Dün, dün sabahtan itibaren... Hı -hı. evet, ...önceki günden itibaren bir... ...ateşkes yapıldığı söyleniyordu. Fakat bazı grupların ateşkesle... ...uyumayı reddettiği açıklamasından sonra... ...çatışmalar devam etti... Ukrayna'daki özel kuvvetler, Berkut dinlen özel kuvvetler keskin nişancılarla ve Kaleşnikovlarla sivil kalabalığı e, ateş etmeye başlamıştı. Gelen görüntüler o şekildeydi. Ve polisleri rehin aldıklarına dair bazı haberler var göstericilerin. Evet, 67 polisi rehin aldıklarını söylüyordu haberler. Evet 67 polis rehin alınmış durumda. Polonya sınırına sıçramış durumda aynı zamanda gösteriler. Polonya'nın sınır bölgelerinin kapatıldığından bahsediliyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı. Ukrayna'ya yaptırım çağrısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki yaşanan ölümler sonucunda yetkililer hakkında yaptığı yaptırım kararı alındığından bahsediliyordu. Bununla alakalı, bu konularla alakalı detaylar var. Çatışmaları dünyanın dört bir tarafında var aslında. Ee, mesela bugün, özür dilerim, dün yaşanan olaylarda dünyada yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde. Ukrayna'da bahsettik. Hı hı. Ee, belki bu sayı daha da arttırabilmek mümkün. Yüzden gelen sayı. Çünkü öyle saatlerinde gelen ufak bir bilgiydi bu. Ee, aynı zamanda Suriye'nin kili sınırında Esselmi evet. sınır kapısında meydana gelen patlamalar var. Nijaliye, Irak, Sudan, Pakistan, Suudi Arabistan her tarafta patlamalar <gülüyor> ve çatışmalar var. Böyle bir e, durum söz konusu. Aynı zamanda Ankara'daki olağanüstü hal durumu da devam ediyor. Bununla alakalı da detaylar var. Bir itiraz, itiraz edilme durumu var. Bu karara Ardından analizler var ve polislerin yer değiştirilmesi gibi durumlarda devam ediyor ve biraz da gezi ile alakalı olan haberler var. Dün Abdullah Çömert'in gaz bir vurularak ölümüne sebep olduğu söylenen polisin kimliğinin hangi araçtan? Evet, çıkan. hangi araçtan çıktı? Hangi araçtan ateş edildiği, mobese görüntüsüne de tespit edildiği söyleniyordu. Ailesi de Abdullah Çömert'in ailesi de polisin emri, polisin ve emri verenlerin tutuklanması için. Savcılığa başvurmuş demiş Özetler bu şekildeydi. İstersen kuraklık haberlerinden başlayalım. Galiba kuraklık haberlerinin ilk önce olmasının sebebi de bu tip olayların, bu olayların en büyük, en e, bağlanabilir noktalarından bir tanesi de e, kuraklık durumu olsa gerek. Suyun olmadığı yerdeki çık çıkan çatışmalara da baktığımız zaman, Suriye gibi bir örnek var zaten hali hazırda karşımızda. Böyle bir örneklere baktığımız zaman e, kuraklığın ne kadar büyük ve muazzam bir konu olduğunu görebilmek mümkün. Birkaç adım sonramızı... Görebiliyoruz mu diyorsun yani? Birkaç adım sonramızı görebiliyoruz aslında mı? Birkaç adım sonramızdan daha öncesinde görenler var mesela. E, en son üç gün önce galiba yanlış hatırlamıyorsam Kadir Topbaş birkaç adım öncesinden de öteleri. 2.100 leri 2.200 yüzlere kadar İstanbul'un su sorunun olmayacağına dair bir açıklama yapmıştı. İki kadar İstanbul'un su sorunu yok demişti. Şu andaki evet. mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda yeni seçimlerde de aday olacak olan kişi. Böyle bir durum söz konusuydu. Yani bu adımdan daha öte görenler de var. Bunun da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı da demiş ki suyu israf etmeyin. Zira çok az suyumuz kaldı. Yani Kocaeli'de İstanbul'un su çektiği yerlerden evet. birisi. Bu durumla alakalı olarak aslında İstanbul'daki barajlara baktığınız zaman da Kocaeli'nin ne kadar önemli bir yer olduğunu görebilmekte mümkün. Mesela İstanbul'daki barajlardaki dolluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerindeymiş. Şubat ayının sonu itibariyle daha yaz ayalarına gelmedik. Evet, su aşağıya doğru çekilmiş olduğu için suya girmek yasak uyarısı var fakat su yok. Evet ortada su yok. Barajların e, inşaatlarının altındaki bölgeleri görünüyor. Toprağın çatlamış olduğu görülüyor aynı zamanda. Oran olarak da vermek gerekirse dolluk oranını %21.6 ile Alibeyköy Barajı'nda %6.79 ile elmalı Barajı'ndaki son durummuş. Bu şekilde yansımış. Ama bir diğer taraftan da İstanbul'un sadece bu bölgelerden bu iki barajdan değil aynı zamanda diğer bölgelerden de su çektiği gibi bir durum söz konusu. Ki buna dayanarak muhtemelen söylüyordur. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'un 2200'e kadar gayet de böyle çok, çok iddialı değil mi? 2200'e kadar bir su sorununun olmayacağını yani mesela şey böyle yapmıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı böyle yapmıyor. O biraz daha böyle sembolik rakamlar veriyor. 2023 mesela. Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü ya da 2071. Bu iddia e atfen yapılan bininci yıl mı oluyor? 2071. 1071, 1071, 2071. 2071. İşte bininci <gülüyor> yılına itibaren Bu tarihlerde so olmayacak diyerek oralar atıfta bulunuyor. Ama e, galiba e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadri Topbaş başçılığı biraz havaya kaldırmış. E, 2200'e kadar gitmiş. 2200'e kadar Dünya ve İstanbul yerinde olacak mı olmayacak mı onun da da öyle. ayrı bir konu. Ama Kadir Topbaş'a kalırsa İstanbul olmasa bile İstanbul'da su sorunu olmayacakmış. Böyle bir durum var. Mesela şeye sormuşlardı geçtiğimiz hafta içinde. Miktat Kadıoğlu'na sormuşlardır Habertürk'te verdiği bir röportaj sayesinde. E, ...raportajı yapan kişi soruyordu. Peki dünyada su savaşları çıkacak mı diyordu? Mikdad Kadıoğlu da dünyayı boş ver diyordu. Türkiye'de su şehirler su Türkiye'de şehirler arasında su savaşları çıkacak. İstanbul'da, Edirne'de, Kırtlar elinde su isteyecek ama oralarda da kuraklık olduğu için o şehrin halkı da su vermek istemeyecek diyecekti. demişti. Yani köyler arasında bile su kavgalarının ortaya çıkacağından bahsediyordu. Eskişehir'de de kuraklık tehlikesine dair haberler var. Belki ondan da bahsetmek yerinde olur. Kocaeli Sapanca'da gölse, gölde su seviyesi çok düştü diyor doçent doktor Güner Sümer. İzmit-Yuvacı Barajı'nda da 15 günlük su kaldı diyor. 15 gün çok. Evet. Müthiş iki haftadan bahsediyoruz aslında. Evet oldukça kısa süren bir vakitten bahsediyoruz. ve Mesela e, buradaki böl bölüm bölgelerdeki su sorunun bir diğer sebebi ise kuraklık yanında aynı zamanda bölgenin etrafında bulunan sanayi alanlarının buradan su çekmesi. Mesela Karosmanoğlu yaptığı açıklamasında İzmit ile Sapanca Gölü arasında döşenen boru hattı ile Sapanca Gölü'nden su aldıklarını, kentteki su sıkıntısının bu şekilde giderilmekte olduğundan bahsetmiş ve eee tüpraş sistemlerinde kullandığı suyu Sapanca Gölü'nden alıyor demiş. Yani enerji yapmak için evet. oradan su çekiyorlarmış. Sapanca'dan kullanılmayacak ve doğrudan doğruya almış olduğunuz atık suları en güzel şekilde Ar, Tüpraş bu arıtılmış sudan ihtiyacını e, giderecek demiş. Bu zamana kadar herhangi bir şekilde böyle bir fikirin aklına gelmemiş olmaları da ilginç tabii ki. İş işten geçtikten sonra ya da iş işten geçmeye çok yakın bir vakitte Böyle bir durumu aklına gelmesi de Tüpraş'ın ve aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin o da farklı bir konu. Aslında bütün konular farklı bir konu. Neyse Eskişehir diyorduk. Eskişehir'de de e, böyle bir durumdan bahsedebilmek mümkün galiba. Evet, Konya'da da kışlık dilim alanlarının yüzde sekseninde dikim alanlarını düzeltiyorum. Yüzde sekseninde kuraklık yaşandığından bahsediliyor. Yani sadece Eskişehir, İstanbul, Sapanca değil de Türkiye'nin geneline bakarsak. Özellikle evet, Ortalama Doğu'daki bölgelerde ortaya çıkan susuzluk sorunu artık hükümet, iktidar bile görmüştü. Ve bu konuyla alakalı olarak bir kuraklık eylem planı başlatılacağı söyleniyordu. Pilot bölge olarak da Konya seçilmişti ve bu Konya'da yapılacak olan plan çerçevesinde Türkiye'nin ile alakalı oldukça yaptırım, yapısal kararlar da verileceği söyleniyordu. Bakalım ne olacak oradaki durumla alakalı, ne gibi çalışmalar olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Umarım ki çok acı bir şekilde görmeyelim. Ve bu durumda da insanlar işte olmadık yerlerden gelen haberler, Anlam yani bizim de anlam veremediğimiz açıklamalar karşısında biraz çaresizliğe düşüyorlar. Bir yandan su, susuzluk durumu, bir yandan 2100'e kadar suyun olacağına dair çeşitli açıklamalar gibi şeyler arasında kalan insanlar da özellikle çiftçiler de bir e, umutsuzluğa düşüyorlar. Ve her sene olduğu gibi çeşitli haberler türiyor Mesela e, havalar biraz soğuduğu zaman Daily Mail gazetesinde sürekli şey çıkar Mini çağı kapıda haberi çıkar. O mini çağı kapıda haberi olduğu zaman Türkiye'deki bütün gazeteler bu Daily Yıldan aldıkları haberi çevirirler. MTV birisi olsun, taraf olsun bütün gazeteler ve internet siteleri. Ardından dünyanın mini bir buzulçağına doğru gitmekte olduğundan bahsederler. Bunu yapan tek bir kişidir aslında İngiltere'deki gazeteyi yapan, gazetedeki bu haberi yapan ve gayet iklim değişikliğine karşı mücadele etmekten ziyade Bilim, bilim insanı ve gazeteci olarak bu konuyu görmezden gelecek gelmeye çalışan e, lobilerin, büyük büyük şirketlerin e, arasında gayet organik bağlar bulunan bir gazetecinin yaptığı haber Türkiye'de de aynı şekilde yayılıyor. Mini buzul çağı geliyor gibi. Ne zaman kuraklık olsa da buna benzer bir durumda yağmur bombası haberi. Hı. Evet. Şimdi yağmur bombası nasıl bir şey ben bilmiyorum. Anlatsana bana biraz. Yani yağmur bombası aslında bu haberin içerisinde de olsa gerek. Ben de e, tam çiftçinin, olarak emin olmadığım şeyden... Çiftçinin umudu tutayım. imiş yağmur bombası. Yağmur duasından bombasına geçtik galiba. Evet Hı. dua aslında Neyse Leroğlu da bunu söylemişti. E, demişti ki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında duadan daha e, bombadan daha masrafsızdır dua demişti yağmur konusunda. O da ilginç bir yaklaşımmış. evet. Kurak, bu da Özgül Öztürk'ün haberi akşam gazetesinden e, dün gelen haberlerin arasındaydı mevsim normallerin üstünde giden hava sıcaklıkları ve azalan yağış miktarı kuraklık endişesini arttırıyormuş özellikle tarım sektörünü korkutan kuraklığa karşı e, önlem arayışları da başlamış çiftçi yağmur bombasının atılmasını ya da sulama kuyularının arttırılmasını istiyormuş. Yani Türkiye genelindeki yavaş ortalamaların %12.7 azalmasından bahsediliyor haber içerisindeki bu oldukça büyük bir rakam olsa gerek buna bağlı ve daha da büyük olsa gerek bu rakamlardan çeşitli bölgelere baktığımız zaman farklı örnekler çıkabilir karşımıza bu Türkiye ortalaması buna bağlı olarak yaşanacak olan verimlilik düşüşüne karşı önlemler almaya başlayan çiftçilerde farklı tohumlar deniyormuş. Kuraklığa daya dayanıklı tohumlar. Evet kuraklığa dayanıklı tohumlar ama ne, tam, bunun da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Belki önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak tartışabilmemiz de mümkün olabilir bu durumu. Ama tohumların biraz mesela Kırşehir'den gelen bir haberdi yanlış hatırlamıyorsam. Tohumların eğer bu şekilde devam ederse hava sıcaklıkları ve yağmursuzluk artık toprak içinde çatlayacağı ve bir daha mahsul veremeyeceği gibi bir durumdan bahsediyordu çiftçiler orada. Burada da benzer durumdan bahsediliyor. Alternatif ürünler ekmeye başlamışlar. Neyse yağmur metodunu soruyordun. Hı hı. Yağmur metoduyla alakalı teknik bir şey yok ama çiftçilerin e, alternatif yöntemler arasında gördüğüne dair de bazı durumlar var. Aynı şekilde yine Mithilat Kadıoğlu bu yağmur bombası denilen şeyin şeye başvurulmaması gerektiğini söylüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. E, ve e, durum şu. Çok soğuklara ancak mevcut yöntemlerin yeterli olamayacağını savunan üreticiler çok soğuk bulutlara buz kristalleri saçarak yağmur ve kar yağışını sağlayan yağmur bombası metodunun kullanılmasını bekliyorlarmış. Şimdi şu haberin sonuna doğru şöyle bir şey rastladım ben en son 2008 yazında bu halk arasında yağmur bombası olarak bilinen bulut tohumlama metodu kullanılmış diyor. İlk kez de Nurettin Sözel'in İstanbul Belediye Başkanı olduğu zamana denk geliyormuş bunun denenmesi e, e, sonucuna dair bir şey demiyor gerçi ama hala herhalde alabiliyorsak verim belki biraz işe yaramış mıdır? yani bu konuyla alakalı bilimsel bir şey, yanı yoktu galiba herhangi bir sonucu alakalı bir durum da yoktu e, bilim insanları tam aksine bunun bir saçmalıktan ibaret olduğunu söylüyorlardı hı hı. E, ama yani durumda tamamen bir kaygının ortaya çıkardığı durumdan bahsedebilmek mümkün yani kaygı içerisindeki olan üreticiler çiftçiler e, aklına gelen her metoda başvurmak zorunda kalıyorlar böyle bir durumda ki bu kaygının sebebi de aslında tam olarak buymuş yani e, bu da e, son dakika.com sitesinde bulduğumuz bir haber muhtemelen bir haber ajansındır onu da tekrardan kontrol ederiz. Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniği psikiyatri uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Evrensel'e sormuşlar kuraklığı ve bu kuraklık korkusunu. Son dönemlerde yağışların beklenen düzeyde olmaması Türkiye'de kuraklık riskini gündeme getiren uzmanlar tarafından da pek sık bir şekilde görülebilmek mümkün oldu bu durumu deniliyor haber içerisinde. Kuraklığın sınırda olduğu söyleniyor. Kuraklık korkusunu suya bağımlı insanların psikolojisini doğrudan etkilediğine dikkat çeken psikiyatriye evrensel suya bağımsız insan var mı acaba? Kuraklık ihtimalini kişide kaygıya neden olduğunu belirtmiş. Risk ne oranda ise gerçekçi ölçülerde, gerçekçi ölçüler içinde kaygılanmak gerekir diyen evrensel. Bu anlamda tedbir alınması gerektiğini de vurgulamış. Psikiyatristlerden de gelen çeşitli uyarılar var artık kuraklık durumuyla alakalı. Şöyle diyor evrensel, su hayatın vazgeçilmesidir. Sadece doğrudan vücudun ihtiyacı olarak değil, dolaylı katkılarıyla ile de alternatifsizdir. Bu kapsamda tüm canlıların suya bağımlı olduğunu söyleyebiliriz demiş. Ee, hı hı. ve e, durum itibariyle bu madde bağımındaki olmasa bile yokluğunda ortaya çıkan sonuçları itibariyle benzer özellikler taşımaktadır demiş ilginç bir evet, taşımaktadır evet. kuraklık e, yaşanması ihtimalinde insan psikolojisi üzerinde kaygı verici bir gelişme olarak algılanabilir gelişmelerin olumsuz olacağı düşüncesiyle panik yapılabilir olayları felaketleştirme eğiliminde olan her zaman olumsuzu gören ve kötümser insanlar kaygı düzenini yükseltebilirler demiş ancak e, gelişmedir, gerçekçi düzeyde değerlendirmek de gerekir demiş herhangi bir olumsuzluk, olumsuzluk ihtimali riskin yüksek olduğu anlamına taşımaz demiş e, ve risk ne oranda ise o oranda e, gerçekçi ölçüler için kaygılanmalı ve tedbir alınmalı demiş Su, sus kalma korkusu gibi bir şey de var mıdır acaba psikolojide evet. şimdi onu merak ettirdi bana bu <gülüyor> yani varsa bile aramızda e, bazı İstanbul'un oldukça rahat olduğu da söylenebilir. 2100'lerden, 2200'lerden bahsediliyor. En azından İstanbul'da yok. Evet, mi? evet. en azından İstanbul'da olmayabilir böyle şu korkuları olmayan. Neyse, Kaliforniya'dan bahsediyordu. <gülüyor> Kaliforniya'daki kulaklık ise uzaydan görünür hale gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA'dan yayınlanan uydu fotoğraflarının koyu renkli bölgelerde sert kulaklık olduğunu ve yetişmesi beklenen, beklenen seviyenin çok altında olduğu açıklanmış. Orman ve tarlalarda Orman ve tarla alanlarından geçtiğimiz yıla oranla büyük bir azalma olduğu gözlenen uydu fotoğraflarını yorumlamış NASA uzmanları. Bu fotoğrafların ne zaman çekildiğini sorarsanız kesinlikle bir sıcak yaz sonrası diyebiliriz demişler. Yağmur ve kar bekleyen kurak sonbahar başlangıcı diyebilirim de demiş. Artık Kaliforniya'daki bu kuraklık hali de. Uzaydan bile görülür hale gelmiş. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer tarafında ise kar ve yağmur fırtınaları var. Daha doğrusu orta bölgelerinde sellerden bahsediliyor, Doğu bölgelerinde, Batı bölgelerinde kardan bahsediliyor, Doğu bölgelerinde ise kuraktan bahsediliyor. Böyle karışık Müthiş bir, bir tablo yani. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ni görebilmek mümkün dünyada şu anda yaşananların ara baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri demişken, New Mexico'da da ortaya çıkan bir nükleer atık durumu varmış. Bölgede bu yakıtların nükleer yakıtların depolandığı bölgenin yakın bölge yakın bir kısmında plütonyum ortaya çıkmış. Artık olarak ve bununla alakalı çeşitli soruşturmalar başlatılmış ne olup ne bittiğine dair insan ve canlılar karşı herhangi bir zararı şu ana kadar olduğu tespit edilememiş. Bununla alakalı gelen bir haberler var. Ama belki de en trajik şu anda Fukushima'da yaşanan, Japonya'da yaşanan durum. Hı hı. Yeni bir sızıntı tespit edilmiş Japonya'da. Bu nükleer santriyle işleten Tokyo Elektrik Şirketi TEPCO yapmış bu açıklamayı da. Bir vananın yanlışlıkla açık bırakılması sonucu soğutma havuzlarından 100 ton radyoaktif... Suyun sızdı açıklanmış. Sızıntı deyince insan daha hmm. farklı bir şey düşünüyor. Değil mi? Düşünüyor. Evet. Öyle. Yeni sızıntı diyor. Hı hı. Fakat açık unutulan bir vana sonucunda 100 ton radyoaktif su salıverilmiş. 230 mily milyon berekel e, bekerel deniliyor. Radyoaktif izotop tespit edilen radyoaktif suyun e, okyanusa dökülmediği söylenmiş. Nereye döküldü acaba? Sızıntının Radyoaktif suyun yanlışlıkla zaten dolu olan bir havuza boşaltılması sırasında meydana geldiğini söylemiş yetkililer. Ve sızan su ile radyoaktif madde buluşan toprağın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Halkımız böyle bir sızıntı haberiyle yeniden endişelendirdiğimiz için özür diliyorum demiş. Ve santralde geçen ağustos ayında da ton radyoaktif suyun sızmış olduğu ve alarm seviyesindeki alarm seviyenin birden 3'e yani Anomaliden ciddi olay yükseltilmiş olduğunu da hatırlatalım. Haber içerisinde de zaten vardı. Durum böyle. Dünyaya baktığımız zaman kuraklık ve nükleer sızıntılarla alakalı haberler böyleydi. Şimdi biraz daha görünür. Gazetelerden de bugün oldukça yoğun bir şekilde görebilmeniz mümkün olan çatışma durumlarından bahsedelim. Ve Türkiye'nin gidişatından bahsedelim. Ama önce ufak bir ara verelim. Açık gastık. Look me. War, Edwin Star'dan dinledik ee, War parçasını ee, ve gündemimize de kaldığımız yerden devam edelim. Ukrayna bugünkü gazetelerde ve internet sitelerindeki dünya genelinde de öyle olsa gerek ee, başlıca gündem konusu. Ee, dün aslında biraz iyi haberlerle başlamıştık. Var olan çatışmaların, devam eden çatışmaların bir ateşkes gösterdiler ve hükümet arasında, iktidar arasındaki bir ateşkesle beraber kısa süreli de olsa sonlanacağına dair çeşitli haberler vardı. Bunlara aktarmıştık açık gazetede. Ama dün yaşananlar Ukrayna tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı olayları olarak nitelendiriliyor. Böyle bir durum söz konusu. E, gelen haberlere göre 60'tan fazla kişi e, ateş açılarak öldürülmüş. da Ajans Frans Press'in Geçtiği haberlerde de görebilmek mümkün. Onlar da oradaki yardım, ilk yardım servislerinden aldı, ilk müdahale servislerindeki çalışan gönüllülerden aldı bilgilere dayandırıyorlar. Yetkililerden aldı özür dilerim ve çatışmalarda olan hızıyla devam ediyormuş. Cesetlerde sokaklar sokaklarda cesetler olduğundan bahsediliyor. 60'dan fazla kişinin öldürülüğü. Kiev Belediyesi'nde salı gününden bu yana hastanelere 67 cesedin girdiği söyleniyor. Evet şöyle de bir ceset teşhisine dair haber var. Saldırı sonrası göstericilerin kurduğu barikatların ardında da cesetler vardı. Ve meydandaki insanlar cesetlere e, bu şekilde bakarak onları tespit etmeye çalışıyorlarmış. Evet görüntüler de şu şekildeydi. E, göstericiler ellerindeki teneke... E, bu şeylerden kalkanlarlar ve ellerindeki sopalarla beraber meydana doğru ilerlemeye çalışıyorlardı. Karşı taraflarında ise Ukrayna'nın, Ukrayna hükümetinin emri altında olan özel harekat polisleri vardı. Ve özel harekat polislerinin görüntülere yansıdığı kadarıyla Kaleşnikov'a keskin nişancı silahı tüfeği kullanarak evet. bu insanlar ateş ettiği görülüyordu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan da gelen açıklamalar bu yönde gerçek mermi kullanıldığını kabul etmiş ve bunun meşru müdafaa olduğunu söylemiş Ukrayna İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan, bakanlık açıklamasında polise yasaları uygun olarak kullanılmak üzere ateşli silah verildiği söylenmiş. Bir diğer taraftan da onlarca polisin rehin alındığından bahsediliyor. Protestocuların 67 polisi rehin aldığını duyurduğu söyleniyor Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. Ve bakanlıkta Polis rehineleri kurtarmak için silahlı silah kullanmaya sahip açıklaması yapmış. Yine Açıklamada 3 polisinde kayıp olduğu belirtilmiş. Evet ama bu diğer 67 polisin akıbetine dair de bir bilgi yok. Evet. Ee, onunla da alakalı bir bilgi görebilmek mümkün değil Hürriyet'in e, haberi içerisinde. Çeşitli tepkiler var ama Türkiye'deki gazetelere bir bakalım. Türkiye'deki gazeteler bu durumu nasıl görmüş? Ben onu merak ediyorum biraz. Aslında ekonomi tarafından yaklaşırsak... Belki şundan bahsedebiliriz. Hürriyet'te böyle bir haber var. Ceyhun Kuburu'nun haberi mağazalar kapalı, toplantılar iptal diyor. Ukrayna'daki 3 milyon dolarlık Türk yatırımının tedirgin olduğundan bahsediyor. Bir tedirginlik de orada var yani. E, haklı olarak galiba. İhracatta sorun yok diyor. Fakat vizelerin e, de kalkması nedeniyle ticaret hacmi iyice gelişmişti ve hızla büyümeye başlamıştı. Bu olayın nasıl etkileyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğimize dair bir not düşmüş. Evet. Ülke yangın izi. Ee, bazı insanlar da mal derdinde oluyor bu noktada. Ve e, yani çok trajik görüntüler var. Mesela şu gazeteleri tekrardan bir bakalım. Yeni Şafak gazetesi ölüm meydanı demiş. Ve en az 50 kişinin öldüğünden bahsetmiş. Star gazetesi. Ukrayna'da herkes, her yer kaos demiş. Sabahta bu durum... Sabah bu durum Hürriye çok ]acağım. ufak bir şekilde verilmiş. Sabah ki e, bu tip olayları oldukça fokuslanan, oldukça odaklanan bir gazete olduğunu biliyoruz. Geç Almanya'da yaşanan, Hamburg'da yaşanan olayları mesela ardarda 3-4 gün vermişlerdi. Herhangi bir ölü sayısı olmadığına rağmen polis şiddetinden bahsetmek için. Burada ise hemen e, ana sayfanın şeyin, e, manşetin içerisinde bile yer almayan bir şekilde sol ufa, sol köşede çok ufak bir şekilde verilmiş. Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndense e, onun demecine değer verilmiş. Mesela Kırım Özerk Cumhuriyeti de böyle giderse Ukrayna'dan ayrılırız diyormuş Sabah Gazetesi'nin haberine göre. Böyle bir durum var. Sabah Gazetesi pek detaylı olarak bakamamış buna Hamburg'daki olaylar gibi bunu söyleyebilmek mümkün. Hürriyet'in başlığı da oldukça çarpıcı. Kim vurduya gittiler diyor Ukrayna meydanlarındaki cesetler için. Evet yani polisleri tarafından vuruluyor ama orada da aynı şekilde soruşturmaların açılıp açılmayacağına dair çeşitli mutsuzluklar olabilir. Akşam gazetesi bu durumu vermemiş. Akşam gazetesinde Ukrayna'daki olan olaylarla alakalı bir haber yok ilk sayfa için konuşmak gerekirse. Ama Venezuela ile alakalı haber var. Belki ona da değinebiliriz. Ukrayna'nın hemen arkasında. Şöyle de bir Akşam iddia var. Yok bu Belki bundan bahsetmek de çok erken ama erken seçim iddiası diye bir haberde yer alıyor. Evet. Çeşitli gazetelerde. Türkiye Gazetesi'nde Ukrayna ile alakalı haber ilk sayfada çok ufak, sadece başlık var. Ateşkes bozuldu, keskin nişancılar devreye girdi deniliyor ve 12. sayfada olduğunu söylüyor. ilk sayfadan Türkiye Gazetesi. Onları da Aynı şekilde Almanya'da kembur kolaylarına çok derin bir şekilde e, incelediğini hatırlıyoruz, incelemelerinden hatırlıyoruz. Habertürk'te Putin Medvedev örneği, Putin Medvedev örneği olamaz demiş. Ama konunun bununla alakası yok. Blanter önce konuşmuş Londra'da bize o örneği göstermesinler. Başkanlık sistem ile alakalı konuşuyor. Konjektür gerekirse üç dönem kuralı Allah'ın emri değil demiş. Ve sniper teröristür manşetini atmış konuyla alakalı olarak 100 ölü olduğundan bahsediyor. Mesela Habertürk'te 100 kişinin öldüğü. Kiev'i kan gölüne çevirdiğinden bahsediliyor. Ee, polisin itirafından bahsediliyor. Aynı şekilde haber içerisinde. Milliyette ise bu durum Kiev'de keskin nişancı dehşeti olarak ilk sayfadan verilmiş. Vatan gazetesinde sniper katliamı denilmiş. 100 ölünün de orada olduğundan bahsediliyor. Cumhuriyet gazetesi Ukrayna ile alakalı bir haber var mı diye bakıyoruz yok Cumhuriyet kastesi de görmemiş ilk sayfadan bu durumu zamanda da ilk sayfada olmadığını söyleyebiliriz sanırım evet yüzden fazla kişinin Avrupa'nın tam ortasında bir ülkeden öldüğünden bahsediliyor polis şiddetiyle beraber bununla alakalı bir haber yok bir günde var ama bir günde 10 kişinin öldüğü söyleniyor. Yani baktığımız oldukça zaman değişik rakamlar doğu, oldukça değişik rakamlar. Baktığımız zaman Habertürk'te 100 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Ee, bir günde ise 10 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Konuda da muğlaklık var. Küçük bir şekilde yer vermiş aynı şekilde. Ve e, taraf gazetesi manşetin hemen altında Kiev ölüm şehri oldu e, diyerek bu haberini duyurmuş. Ölen insanların fotoğraflarının olduğu bir kareden Kaleye yer vermiş ilk sayfasında İnsanlar yere serilmiş ve etrafındaki göstericiler ve yakınları olsa gerek Ağlıyorlar Ve üzerlerinde de bayraklar var Ölen kişilerin Oldukça trajik bir durum Ve e, seyahat yasağı getirilmiş bölgeye Kiev'de ölenlerin görüntüleri çok etkisi yarattı Yaralılar kilise ve otellerde te tedavi edilirken Avrupa bildiği aldığı kararları açıklamış Şiddetin sorumlusu olan yöneticilerin mal varlıkları dondurulmuş, seyahat yasağı getirilmiş, toplumsal olaylarda kullanılan TOMA benzeri araçların satışına ambarka konulmuş. Böyle bir durum var. Gazetelerde bu şekilde görmüşler durumu. Ee, Ukrayna, Avrupa bile aynı zamanda tavrını sertleştiriyormuş. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt acilen bu kişilerin mal varlığını dondurulacağını söylemiş ve... Tedbirlerin yine tedbirler alınacağından bahsediliyor BBC Türkçe'nin haberinde valinin protestocular yok edilmeli açıklaması var mesela BBC Türkçe'nin haberinde Karkiiv bölge valisi bağımsızlık meydanında barış yanlısı hiçbir gösteri kalmadığını iddia etmiş ve protestocuların yok edilmesi gerektiğini söylemiş. Kiev'deki yetkililer halkı gerekmedikçe sokağa çıkmamaları yolunda uyarıyormuş ve krizin diplomasi cephesinde de hareketli saatler yaşanıyormuş. Avrupalı Dışişleri Bakanları heyetin Yanukovic ile görüşmeden kentten ayrıldığını söylemişler ve Fransa, Polonya ve Almanya Dışişleri Bakanları'nın Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic ile görüştükleri açıklanmış daha sonra böyle bir durum da varmış ama ve Avrupa Birliği yetkililerinin e, Kiev'e gönderilen Fransız, Alman ve Polonyalı bakanları olmaksızın e, yapılan e, bir e, Ukrayna krizine ilişkin bir görüşmesinden de görüşmeden de bahsediliyor ama bir diğer taraftan da o tenin lobisinde sergilenen bu seferdir cesetler var. Oldukça fazla kişide sayıda insan ölmüş. Bundan bahsediliyor bilgisi Türkçe'nin haberinde. Ukrayna'daki durum bu gün geçikçe daha fazla artıyor. Evet öte yandan şöyle de bir haber var. Kırım tansiyon yükselirse Ukrayna'dan ayrılacağına dair Kırım parlamentosu başkanı Volodymyr Konstantinov'un oradaki ziyaretini sonlandırabileceğine dair bir haber de var. Evet. Interfax'a konuşmuş. Ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili e, Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov e, böyle bir açıklamada bulunmuş. Zaman Gazetesi'nde biri bu da. E, Ukrayna'da da uygulamada parçalanmış olmasına rağmen Ukrayna uygulamada parçalanmış olmasına rağmen biz hala ülkeyi kurtarmak kurtarma şansına sahibiz. Bu çok belirsiz bir durum." demiş. Bu şartlar altında nasıl seçim yapılabilir? Bu kişilerle ilgili e, bir sorun değil. Öncelikle ülkedeki ateşi söndürmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak hiçbir şeyi koruyamayacağız. Uyarısında da bulunmuş. Evet. Durum bu. Dün akşam itibariyle de aynı şekilde meydandan dumanlar yükseliyordu. Polisin ve göstericiler arasında çatışmaların da gerçekleştiğine dair görüntüler vardı. Bugün içerisinde tekrardan göreceğiz neler olacağını. Rusya'dan gelen bir açıklama var. Dimitri Medvedev konuşmuş. Yani... Krizin bu yaşanan olayların bir diğer tarafına temsilen hükümet tarafına yakın olan kısmını temsilen Ukrayna hükümetinin paspas gibi ayaklarının altına alınmaması için meşruluğunu ve işlevselliğini koruması gerektiğini söylemiş ve Ukraynalı partnerlerimizle anlaştığımız tüm konularda işbirliğine gideceğiz demiş verdiğimiz sözleri yerine getirmek için uğraşacağız e, demiş Medvedev ancak bunun için Ukrayna hükümetin görev başında olması lazım hükümet paspas gibi ayaklarının altına alınmaması için Meşru ve işlevsel olmalı ifadelerini de kullanmış. Dimitri Medvedev, Rusya Başbakanı. Böyle bir durum söz konusu Ukrayna'da. Aynı zamanda Venezuela'da da meydana gelen çatışma durumlarından bahsedebilmek mümkündü galiba. Evet, orada da en fazla yer alan haber sanırım kraliçeyi vurdular haberi oldu. Venezuela Güzellik Kraliçesi de protestolar sırasında göstericiler arasında imiş ve başından vurularak öldürülmüş. Ölen 5. kişi olduğu söyleniyor. Eee Venezuela'daki öldürülen bu kişinin e, motor motosikletle beraber hastaneye kaldırıldığı ya da götürüldüğüne dair bir kare var gazetelerde. Ve Venezuela'daki olaylar da devam ediyor. Eee evet, Mesela benim önümde hürriyet var şu anda. Burada da ölen 6. kişi olduğunu söylüyor sayılar. Değişken. Evet orada. sayılar değişken oldukça sıcak olduğu için değişken ama yüzde on arasında da bazı bir fark olduğundan da tekrardan hatırlatmak gerekebilir. Evet. Böyle bir durum var. Tutuklu yargılanacakmış. Aynı zamanda bu muhalif lider de e, cezaevine gönderildi. Carmona geçen hafta başlayan e, Maduro karşıtı gösterilerde hayatını kaybeden beşinci kişi olduğu söyleniyor. Öldürülen bu güzellik kişi e, altıncı da Ve bu e, şeyde de e, göstericileri şiddeti kışkırtma suçlamasıyla e, Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan e, muhalefet lideri Leopold Lopez'in de tutukluğu yargılanmasına karar verilmiş. E, muhalefet Partisi lideri ve halen baş, başkent Karakas'taki Ramo Verde cezaevinde tutulan Lopez eşi aracılığıyla yaptığı açıklamada taraftarlarının Maduro'yu koltuğundan indirinceye kadar mücadele edeceğini ve bu mücadeleyi kendisini onları çağırdığını söylemiş. Böyle bir durum söz konusu muhalefet lider de cezaevine gönderilmiş Venezuela'da Maduro tarafından. Yani diğer bölgelere baktığımız zaman gene aynı şekilde şiddet olaylarını görebilmek mümkün. Türkiye'nin yakınlarında da var. Mesela Kilis'te, Kilisin Suriye sınırında yer alan Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Es-Salame sınır kapısında bombalı bir araç patladı ve 24 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Bu bombalı araç hızlı saldırıda. Ölenlerin 20'sinin patlamanın olduğu bölgede hayatını kaybettiği söylenmiş ve 4 kişi de getirildikleri hastanede Türkiye tarafı Türkiye tarafına getirildikleri hastanede hayatını kaybetmişler. Bölgede e, El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti ile Özgür Suriye Ordusuna bağlı muhalifler çatışma halindelerdi Bu bombalı araçlı saldırıda e, Özgür Suriye Ordusunun olduğu yere yapıldı. IŞİD güçleri tarafından yapıldığı öne bu bombalı saldırının ...ve saldırıda yalanan 40'ın üzerindeki kişinin de ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındığı söyleniyor. Özgür Suriye Ordusu Kontrolü'nde bulunan bu Esselami Sınır Kapısı'nın IŞİD güçleri tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı biliniyormuş. Ve iddialarda bu bombalı saldırıların kimi yaptığı konusunda da ilk gözlerde IŞİD'e çevrilmiş normal olarak. Dünyanın dört bir tarafında bu tip haberler geliyor. Nijerya'dan var mesela... Nijerya'da dün akşam saatleri geçtiğimiz akşam saatlerinde Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda 47 kişi ölmüş Pakistan'da var Pakistan'da ordunun müzakere umutları sönüyormuş ee, hava operasyonda 15 militanın öldürüldüğünden bahsediliyor Afganistan sınırındaki Veziristan'da yapılan bu hava saldırılarında öldürülmüş Pakistan Taliban olarak bilinen Tahriki Taliban Pakistan ve El-Kaide militanlarının e, bu operasyonlar sonucunda öldürüldüğünden bahsediliyor ve Sudan'da da gene aynı şekilde çatışma halleri var ee, Şehir ikiye bölünmüş Güney Sudan'da evet, burada da on ölüden bahsediyoruz evet Malakal'da Ocak, Ocak'taki ateşkesin ardından isyancılarla hükümet arasındaki e, çatışmalar devam ediyormuş bu yüzden Şehir ikiye bölünmüş çatışmalarda on kişi hayatını kaybetmiş petrol üretiminin azalması da bu global enerji marketinde endişeye sebep olmuş öyle bir durum söz konusu Dünyadaki çalışmalarda bu şekildeydi. En kaygı verici durumlardan bahsettik dünya genelinde neler olup neler bittiğini. Önümüzdeki hafta itibariyle de aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz bu iç karartıcı hikayeleri. Şimdi bir de Türkiye'ye dönelim. Ee, kısa bir vaktimiz var neler gittiğine dair. Dün e, Ankara'da olağanüstü hal ilan edildi. Ondan haberim var mı peki? Var galiba. Evet, Fevzioğlu Hükümet Konferansından Fevzioğlu Fevsik Kızıl oyunun haberine göre ee, bu ilan edilen olağanüstü hal durumuna yani polisin mahkeme kararı olmadan kişilerin üstünü arayıp e, soruşturma yapabileceği gibi bir durum söz konusu olan duruma Ankara Borası Yönetim Kurulu üyesi Erol Aras e, itiraz etmiş. Evet özel hayata müdahale var diyor aslında. Evet gerekçesi yok ve kaldırılsın demiş kararın hangi amaç için verildiği belli değil karar genel nitelikte olup herkesi kapsayacak şekilde verilmiş zamanı ve tehlikesi belirsiz olan bu arama kararına yönetmeli ve hukuka aykırı olduğu için itiraz ediyoruz demişler. Ama emniyette rutin işlem demiş. Evet emniyette bir yandan da rutin işlem diyor. Bu özel hayata müdahale zamanı ve kimliği belirsiz olmayan aramlılardan den vuruyor insanlar. 3 milyon olağan şüpheli. Aynen yani öyle. 3 milyon kişinin olan şüpheli haline gelmesi gibi bir durum söz konusu. Yani bu mahkeme kararına göre 13 Şubat'ta 27 Şubat arasında 3 milyon kişinin yaşadığı ilçelerde polise genel arama izni verilmişti. Bu genel arama iznine göre de polis e, istediği kişi arayabilecekti. An Ankara'nın e, tam ortasında bulunan yerlerden bahsediyoruz. Altında, Arkeçi, Ören, Mamak, Yeni Mahalle, Pursaklar gibi. Çankaya. Evet Çankaya gibi aynı zamanda. Böyle yerler var. Emniyette rutin işlem demiş. Yaptığı açıklamasında. İlimizde bazı yazılı e, ve görsel medyada haber ve haber portallarında yer alan Ankara elçelerinde ohal araması. Başkentte izinsiz arama yetkisi başlıklarında yer alan haber ve yorumların yanlış ve maksatlı bulmuş Emniyet Genel Müdürlüğü. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü. Ve... E, bunun maksat, maksatta maksatlı oldukları anlaşılmış olup açıklama yapılması zarur, zarureti hasıl olmuş durumda demişler. Buna göre terör örgütlerinin faaliyetini tespiti için yapılan bir durummuş bu. Evet, yerel seçimin güvenliği için de aynı şekilde geçerli e Sadece bu bölgeler. bölgelerde geçerli olacak bir şey mi? Yani yerel seçimler sadece bu bölgede özgü olacak bir durum mu? Belki oradaki 3 milyon kişi daha güvenli tabii. Rutin işlem demişler. Yani adli ve önleme arama yönetmeliğinin işte 19. maddesinin açıkça belirttiği üzere demiş Emniyet Genel Müdürlüğü. Konutta yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel iş yerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılmasına söz konusu olmadığı ile, olmadığı ile haberlerde de yer alan mahkemelerden alınan önleme arama kararı uygulamalarının uzun yıllardan beri rutin olarak yapıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur demiş. Yerel seçim güvenliği demişler aynen senin biraz önce bahsettiğin gibi böyle bir durum söz konusuymuş. Ama bir diğer taraftan da eleştiriler de geliyor mesela Ankara Üniversitesi yardımcı doçant, doktor Kerem Altıparmak konuşmuş arama etkisi üzerine ve e, 20. maddeyi hatırlatmış yetkili mercin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunuldu deniliyor bu 20. madde içerisinde. Ve altı parmak bunun 13. maddesiyle uyumlu olması gerektiğini, anayasanın 13. maddesiyle uyumlu, gerekti, uyumlu olması gerektiğini ifade etmiş. Bu Biyanet'te yer alan bir haber. Başlığı da şöyle, Ankara'da polise verilen yetki yasayı askıya almaktır. Evet. Diyor. Temel dayanaksa anayasanın 13. maddesi yani temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın... ...yalnızca anayasanın ihlaliyle ilgili maddelerle belirtilen sebepleri bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir... Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkelerine haykırı olamaz deniliyor bu madde içerisinde de. Ölçülük ilkesiyle bağdaşmıyor demiş aynı zamanda profesör de. Yardımcı doçent e, Kerem Altıparmak'ta özür dilerim. Böyle bir eleştirden bahsediliyor. Anayasadaki maddelerle uyumsuzluğundan bahsediliyor. Yani şöyle demiş. Bu karara göre seni durdurup aramak isteyen polise neden beni arıyorsun onu aramıyorsun diyemeyeceksiniz. Çünkü karar verdiyecek ama onu durdurmuyor seni durduruyor. Bu tamamen keyfi bir durum söz konusu demiş. Yani yolda ilerlerken sizi önünüzde giden kişi değil sizi durdurulması sadece polisin kendi seçtiği e, duruma kendi kendi seçimine kalmış bir durum gibi ortaya çıkacak bu bahsedilen bölgelerde galiba. Türkiye'nin kendisinde de durumu pek farklı olduğu söylenir mi? Orası da ayrı bir tartışma gerektiren konu ama. Tutanak tutturun deniliyor. Polisin bu karara dayanarak üstüne recem demesi durumunda kişilere polisi aramaya ilişkin tutanak tutturularak o tutanı alabilirler. Ardından hukuksal yollara başvurabilirler. Yapılan aramanın keyfiliği hukuka, aykırılığı yola, hukuka aykırılığından yola çıkarak yargıya başvurabilirler demiş. Bir iptal, itiraz edilmiş. Bu itirazla alakalı da önümüzdeki günlerde detaylardan da bahsedebilmek mümkün olacak. Ankara'dan son olarak da bahsetmek gerekirse 207 polisin görevden alındığından bahsediliyor. Terörle Mücadele Şube Terörle Mücadele Müdürünün değiştirildiğinden, yeni bir atama olduğundan bahsediliyor. Evet. Turgut Aslan yeni Terörle Mücadele Daire Başkanlığı atanmış olan kişi olarak netelendiriliyor. Aynı zamanda 207 polis de tekrar belirtmek gerekirse yer değiştirilmiş görevden alınarak Son olarak da belki Gezi'yle alakalı olan haberlerimizi de verebiliriz. Bugün 140 Cumhuriyet e konuşacağız Gezi Parkı özel programı yerine. Ee, Abdullah Cömert'i vuran polis için tutuklama talebi var. Dün ortaya dün haberini verdiğimiz ortaya çıkan görüntülerle alakalı olarak ailesi, avukatları aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları başvuruda gaz fişeyini atan e, polis AK ile onun emir verenlerin gaz bombasına hedef gözeterek atıp kasten öldürme suçu işlemiş oldukları gerekçesiyle tutuklanmaya sevk edilmelerini talep etmişler. Önümüzdeki günlerde tekrardan bu haberi de takip ederiz. Ve Kırklar Elindeki Gezi davası da başlıyormuş. Kırklar Elinde Haziran ayındaki projelso gösterilerine destek eylemlerine katıldıkları için haklarında dava açılan 472 sanığın ilk duruşması bugün görülecekmiş. Ee, özür dilerim yarın görülecekmiş. Sanıklar 2911 sayılı Toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefeten hakim karşısına çıkıyorlarmış. Bu da ile alakalı haberlerdi. Evet şimdi ufak bir ara verinim ardından sezini öneyle Türkiye'nin gündemine ve dünyanın gündemine dair konuşmaya devam edelim. Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Merhaba Sezin Hanım. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. Bugün eser var aramızda. Açık Dergi ekibinden Eser Özdemir. Onunla da yani en az Ömer belli olduğumuz kadar karamsar olacağımızı eminim. <gülüyor> Ömer Madrid'de tekrar hatırlatmak gerekirse bir konferans için Bodrum'a gitti. Kendisi için çok üzgünüz bu. <gülüyor> Bizimle olama böyle. Evet bu mevsimde Bodrum'da hiç çay şey yoktu zaten. Bu mevsimde Bodrum tekrar her yer Bodrum zaten artık dolayısıyla. Siz <gülüyor> siz de Ankara'daymışsınız o olan üç milyon şüphelinin arasında mısınız? Vallahi yani her an eve polisler girip beni aramaya başlayabilir. Dolayısıyla Ankara'mızda da böyle bir güzellik var. Tabii siz başkentte yaşamayanlar bunu bilemezsiniz. Evet. Böyle her şeyi en önceden yerinde politik, siyasetten izleme, tanık olma şerefine erişiriz. Yakında Türkiye'de de herhalde bu güzel uygulamaya geçilecek. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın istenildiği gibi herkesin aranması uygulamasına. İşte daha önceden de zaten bu benenmişti bazı yerlerde. İşte İstanbul Üniversitesi'nde ve Tunceli'de. Böyle şeyler olmuş ondan sonra fakat şimdi işte Ankara'da da bu geniş çaplı olarak başlamış vaziyette evet artık Türkiye'de de uygulamalarını bekliyoruz. Evet ama rutin bir işlem olduğu söyleniyor emniyet tarafından da bu durumu. Zut, hiçten tabii böyle şeylerde biraz araştırma, araştırma derken araştırma. <gülüyor> Valla yani hani bizi iyi araştırıyorlar orası kesin dinlemelerle ve her şeyle beraber bir arama ve hakikaten emniyet güçlerinin istediği zaman insan hayatına bu şekilde müdahale etmesi eksik kalmıştı. O da oluyor artık. Hani şaka bir yana gerçekten ben bu haberi ilk duyduğumda inanamadım açıkçası böyle bir şey nasıl oldu nasıl olabilir diye e, fakat sekli ciddi bir gerekçe ortaya konmuyordu evet. şimdi e, ciddi <gülüyor> gözüken gerekçelerle belki kendimizi ikna etmeye çalışıyoruz ha bu sebepledir vesaire gibi ama onuncu e, sus ceza mahkemesi işte Ankara'nın neredeyse merkezinin tamamını kapsayan bir yerde, bir alanda 27 Şubat'a kadar böyle bir karar alıverdi. Yani istediği gibi, dediği gibi arayabilecek. Hani şimdi ma ma ceza mahkemesinden bu yetki alınıyor. Fakat e, mahkeme e, kararı da gerekmiyor. Bir mahkeme kararı göstermek vesaire, e, bu, bu çok ağır bir şey tabii. Yani e, kişilerin üstleri, araçları, özel kağıtları, her şeyi yani ne varsa e, aranabilecek. E, ve buna gerekçe olarak da e, adli önleme ve arama yönetmeliği gösteriyor. Bu da işte ne diyor? Milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve ahlaka yönelik suç, suç işlenmesini önlemek amacı. Evet yani, rutin işlem olduğundan bahsediyor zaten. Değil he? mi? Rutin evet. bir işlem. Ya bu rutin tabii aslında tabii ki rutin olmamalı. Çünkü son yıllarda işte son diyelim ki 5-10 yılda Avrupa Birliği süreciydi. Türkiye'de sivil toplumun çabalarıydı derken bayağı bir kazanım elde edildiği öngörülüyordu. Evet. Fakat bu ve ise, yasal olarak da bir takım değişiklikler vesaire... Söz konusu olmuştu. Şimdi bunların e, yavaş yavaş hepsinin tırpanlanması tabii söz konusu. Ve e, Ankara'da şimdi birdenbire aslında ciddi de bir neden gösterilemeden, ciddi değil hiçbir neden aslında gösterilemeden böyle bir uygulama yapıldığında yavaş yavaş Türkiye'nin başka yerlerinde de bunu görebilirsiniz. E, ve yavaş e, yavaş aslında gidilen yer bunun kanıksanması. Ondan sonra artık e, bu rutin gerçekten uygulamaya girer. Yani i̇şte o da, zaman rutin olur evet dediğiniz e, gibi. Evet e, aslında rutin olmaya da gidiyor maalesef e, hmm. ve e, ya 3 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani bir de giden gelenler vesaire falan filan yani bütün Ankara demek aslında bu neredeyse. E, bunun için tabii bütün Türkiye'nin ciddiye alması gereken de bir haber gelecekte nereye gidiyoruz diye. Ve medyanın da durumu bu konuda belli. Yani bu konu bir yaygara kopartmadı. Kimse ayağa kalkmadı. Hani bir rutin haber olarak verildi bu konu. İşte bir iki gazetelerde eleştirel haber yayınlandı. Ama aslında infiyar yaratması lazım bunun. Evet yani şöyle bir örnek veriliyor altı parmağın, avukat altı parmağın e, konuyla alakalı yaptığı açıklamasında bir anette Mesela maça girenler önleyici aramaya tabi tutuluyor. Ama o gün şehirde maç var diye bu yapılıyor diyor. Kimsenin kentin tamamına bu şekilde arama yapılmasının yetkisinin olamaz olduğundan söylüyor. Sanki bütün şehirde maç var ve bu maçta gidecek olan herkes şüphelin gibi bütün şehirde arama yapılamayacağından bahsediliyor. Ya, ve bunun da rutin bir işlem olduğundan da aynı şekilde bahsediliyor emniyet güçleri tarafından da. Vallahi de, can dediğim tabii çok doğru şimdi ma maç e, müdavimleri e, bir takım polisin e, önleyici uygulamalar vesaire adı artık ne deniyorsa Zaten e, tedbirlerine aşina. Burada işte hooliganizm, işte, şiddet olayları vesaire e, örnek gösteririm. Artık sahanın içine kadar neredeyse sağında bir karakol e, kurulacak durumda neredeyse. E, neredeyse demeyelim öyle yani. Polis artık sahaya inmiş vaziyette. Böyle bakabiliriz işin içine. E, bu durumda tabii e, futbol bir pilotu uygulama gibi oluyor birçok şey için ve orada futbol taraftarlarının şiddeti de dayanak gösterilerek tedbirler alıyoruz vesaire deniyor ama o kadar mesela çok enteresan bir yorum dinlemiştim Gezi ile ilgili Gezi'de futbol taraftarlarının katılımı şöyle bir etki yarattı. Onlar polisle mücadele etmeyi ama yani sadece çatışarak değil polisi hem idare etmeyi hem mücadele etmeyi bir yandan polisi atlatma taktikten çok iyi biliyorlar. Evet. Gezi'de de bunu çok aslında göstericilere öğreten, bir kısım gösterici öğretebilen onlar oldu diye bu bana çok aslında enteresan bir yorum gibi gelmişti. Hakikaten de futbol taraftarları ee, polisle sürekli bir e, iletişim tırnak içinde ya, olmaz zorunda. Evet Mayıs ayında da olan buydu galiba. Mesela Beşiktaş'ın son maçı sırasında taraftarlar toplu bir şekilde yürümek istediği zaman e, eski Dolmabahçe stadyumuna doğru polis müdahalesi sert bir polis müdahalesiyle karşılaşmışlardı. O zaman da televizyonlarda polislerle bu taraftarların nasıl e, kavgaya tutuştuklarını daha doğrusu polisler tarafından nasıl dayak yediklerini görmüştük taraftarların. ...onun üzerine gelen bir olaydı aslında... ...bunlardan da bağımsız bir şekilde görebilmek... ...mümkün değil sanırım... E, ...vallahi yani... Can, ...aslında konuşmamız gereken çok şey var... Evet. E, ...fakat işte bu rutin e, hale... ...binince olaylar... E, ...maalesef hani... ...o kadar mesela sadece dün... E, ...ürperteci haber vardı ki... ...hangisinden başlayayım... ...bu işte sınır kapısında e, olan patlama... ...yirmi e, altı kişinin... ...öldüğünden bahsediliyor... ...şimdi işte... E, sınırın e, hemen dibinde olması işte bu öncü pınar e, gümrük kapısının karşısında e, bu Suriye'deki sınır kapısında olması işit güçleri işte gerçekleştirdi vesaire deniyor şimdi bu Türkiye'nin gene de sınırının dışında olduğu için ölenler Suriyeliler olduğu için ağırlıklı olarak önemsenmiyor bir adeta yani verilirken son derece rutin bir haber gibi verildi dün bu televizyonlarda vesaire evet, gazeteciler, ee, gazeteler için de aynı durum söz konusu e, bir, bir e, ürpertici bir durum ne oluyoruz hadi bu en azından bencilce bir e, bakış açısıyla sadece bu yarıını bir Türkiye'nin kendi içinde de olur mu şu an sınırında oluyor bir gün kendi içinde de olur mu diye düşünebilir e, en azından medy medyada işte editörüm gözü sadece bunu görse sadece bunu hissetse bile e, bu haberi daha büyük verirdi. demek o kadar öteleniyor e, o kadar e, umursammıyor e, bencilce bir e, de, Merak dahi yok konuya. Ee, bu da tabii çok acıklı bir şey. Yani e, bu haberi 26 kişinin Türkiye'nin neredeyse içinde metreler ötesinde kilometrelerden de bahsetmiyoruz olan bir olayda ee, güle oynaya ondan sonra güler yüzle başka habere bir geçiyoruz vesaire gibi böyle bir e, ne olarak niteleyeceğim ben bunu bilmiyorum artık. Evet. Duyarsızlık yani aslında bu tabii biz bir anlamda başka ne diyebilirim bilmiyorum. vicdansızlık hani vesaire bu kadar sert konuşuyor olmak istemiyorum ama öte yandan da tabii Ukrayna'ya bakıyorsunuz. Ukrayna'da da artık işler çığırından çıkmış vaziyette. Türkiye'nin bu iki aksında hem güneyinde hem ondan sonra kuzeyinde müthiş sarsıcı olaylar yaşanıyor. Ve e, ya yani 70 kişiyi açtı işte dün akşam 75'ti. Şimdi kaç bilmiyorum ölü sayısı. Ya haber artık 100 diyor bugün. Evet yani bu sayılar işte tak tak tak bundan sonra artıyor olacak. Ve e, Ukrayna'da hani işin bu noktaya gel gelmiş olması. E, tabii Türkiye için de çok sarsıcı aslında. Ve işte Yanukovic'e Kov, Kov, baktığımızda e, nasıl bir lider diye e, bir şey yani, gözden geçirince Kendisini son derece sert e, taktikleri benimseyen bir adeta bar fedayesi gibi davranan siyaset bir kişi olduğunu görüyoruz. E, hep öyle niteleniyor. E, gençliğinde de çok e, işte bu 10 daha 17 yaşındayken vesaire hırsızlıktan hapse giren, e, çıkan e, ve hani bir anlamda da yeraltı dünyasını e, hmm. iyi tanıyan da bir yeraltı taktiklerini e, fakat sonradan işte yer üstünde diyelim e, iyi bir siyasi kariyer ediniyor. Kendine işte yol açıyor. Fakat hiçbir zaman o dövüşmeyi ve işte etrafında e, hani düşman gördüğünü yok etmek için elinden geleni bir anlamda yapmayı, sert çatışmaya girmeyi hiç bırakmıyor. Ve işte bugünlere geliyor Ukrayna. Yani e, bu kaprisler bu... E, güce sarılmak için işte elinden geleni yapıyor olması liderlerin nerelere götürüyor ülkeleri. Evet. Ee, sizin de bir de ötekileştirme gibi bir durum var. Yani mesela Türkiye'deki yani lobilerden bahsediliyordu. Ukrayna'da da zannedersem neo bahsediliyor. Yani ya aşırı sağcıların gerçekleştirdiği olaylardan deniliyor. Terör olayları deniliyor. Bu protestoculara dair ama ölen ve hayatını kaybeden kişilere baktığımız zaman Böyle yaşlı elli, altmış yaşlarında e, erkekler, genç kadınlar olduğunu görüyoruz. Yani gelen fotoğraflarda hiç öyle alışılığa geldik. Neonazi ya da Avrupa'nın genelinde gördüğümüz o neonazilerle alakalı olan fotoğrafa uygun düşmüyor. Burayı nasıl görebilmek mümkün? Valla şimdi tabii Ukrayna'da e, aşırı sağ, güçlü. E, bunu biliyoruz. O, onda e, bir şüphemiz yok. Fakat... E, Ukrayna'da da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi aslında olaylarda maalesef bu şeffaflık olayı bilgiye ulaşamamak, nitelikli bilgiye ulaşamamak ve hep böyle bir öcüler, şeyler, hurafeler vesaireler bir takım iblislerle şekillenen ve bundan dolayı şeytanlaştırmaya dayanan bir haber tarzı, bir siyaset tarzı var. Evet. Türkiye'de de bunu çok görüyoruz. Yani işte mesela kaba olayı herhalde işte bugünlerde genelde çok tartışma konusu olan kaba olayı çok bunun gözümüzün önünde bir örneği. Şimdi Ukrayna'da ne olup bitiyor işte bunun içine neonaziler mi karıştı ne olur olabilir olmayabilir. Her neyse içinde elbette ki evet aşırı sağda baş kaldırıda bu çatışmalarda vesaire yer alıyor ama bu ondan ibaret veya biz ona karşı mücadele veriyoruz değil çünkü zamanında hiç de öyle ona karşı mücadele verilmedi ve ayrıca bu aşırı sağın kökü tabi ki de Rusya aslında evet. hani bir ırkçılık vesaire konusu, söz konusuysa bunun herhalde gerçekten yani Avrupa'daki en acı en sert yaşandığı yerlerden bir tanesi de Rusya Türkiye'ye dönerse Kavataş'ta aslında herkesin gözü önünde gündüz ne oldu ne bitti vesaire aylarca ortaya çıkamadı. Doğru düzgün. Ve bunun üzerinden toplum müthiş bir kutuplaşmaya gidebilirdi. Gitti de bence yani kendi çapında bu ciddi bir de herhalde bazı insanlarda da yarattı, kırılma yarattı. Ben şahsen olayın ilk duyulduğu zamandan itibaren... Ee, müthiş bir hakarete uğramış gibi hissettim çünkü şeytanlaştırılan e, taraf sadece işte olaya karışanlar vesaire değildi adeta AKP'nin kendi sempati halkasında olmayan veya din dininin veya da inancını üzerinde taşımayan kim varsa baktığınızda evet bu dindar bir insandır bir bu Müslümandır demeyeceğiniz kim varsa neredeyse hedef tahtasındaydı. Herkes şüpheliydi yani o, o öyle ülkesinde. yani sizin yüzünüzden yani oradaki Kabataş'ta saldırdığı iddia edilen insanları adeta azmettiren onların hani fikir babası Fikir annesi olan Bir kitle vardı Sanki böyleymiş gibi bir ifade yaratıldı Ve işte siz zaten böyle yaparsınız Zaten böyle insanlarsınız ...gibi bir tavra girildi. Orada da iyi gazetecilik yapısaydı ...bir morluk fetişizmi... Işte ...ben gördüm ben gördüm ne kadar böyle bosmor her şey... ...bilmem ne falan gibi hallere girilmeseydi... ...sadece doğru düzgün gazetecilik yapısaydı. ...ve tabii orada... ...reportaj yaptığını söyleyen gazeteciler... E, ...bu konuyla ilgili... E, ...bu işi büyüten, iyice köpürten... ...gazeteciler... ...gazeteci de demek ne kadar doğru bilmiyorum bu insanlara ama... E, aslında, ya yaptıkları tek şey ahlakçılıktı ve kendi ahlaklarını, kendi ahlak değerlerini yücelterek kendilerine bir pay edinme çabasıydı. Ve bu çok da insani olarak ürkütücü, dehşet verici bir şey. Çok iki bir tavır. Ümit Kıvanç rüya tahrilerinde kavataş olayını derinlemesine. Her türlü ayrıntısıyla işte hakim ne dediği nerede ne tutarsızlık var bir yazı dizisi orada bulmak mümkün. Başka yerlerde de yayınlandı. Onunla okumanızı tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim onları bulup şöyle göz gezdirmelerini. Çünkü orada sadece taş konusu değil. Yani taş konusu benim aslında konuşurken hicap duyduğum bir konu. Kadına şiddet bu kadar ciddi sorun. Ayrımcılık bu kadar ciddi sorun Türkiye'de ve gidip bunun araç haline getirilmesi siyasi bir istismar aracı haline getiriliyor olması artık yani utanç verici benim yüzümü kızartıyor. Ve e, ondan sonra üstüne konuşulacak bu kadar şey varken onları konuşmayıp insanların gerçek mağduriyetlerini konuşmayıp e, kaba taş meselesine saplanıp kaldık ve orada kötüsünüz, kötüsünüz. Siz ahlaksızsınız işte. Halinde bir bir aylarca orada bebelendik, durduk. Ee, ve Ümit Kıvanç'ın da bir entelektüel olarak çok kıymetli de bir insan olarak bir belgeselci, e, yazar olarak e, vaktini keşke bunlara harcıyor olmasaydı, kendi işiyle ilgili yaratıcı şeyler yapıyor olsaydı ama işte e, maalesef kuyu atılan taşı çıkarmak için. Üstelik de hiç de vicdan azabı duymadan bu kuyuya taş atanların attığını çıkarıp da ya bakın burada tutarsızlık var burada bir hata var diyebilmek için ümit saatlerini günlerini harcamış belli ki. Evet bir yandan da baktığımız zaman aynı şekilde konuşulmaya devam ediliyor mesela iktidar çevresi tarafından da bu olay üzerine konuşulmaya. Tabii yani ne kadar. E görüntüden ortaya çıkmasından öncekinin aynı şekliyle devam ediliyor bir şey yokmuş gibi. Şey ya, yani, e, şimdi burada yani bu e, tutarsızlığa karşı fikir üretmeye çalıştığınızda e, aynı şeyle tutun ki olmuş var sanki olmuşla başlayacak bir durum değil bu. E, çünkü burada e, iddia edilenle e, gerçekten olan arasında çok ciddi bir makas olduğu belli. En azından bunu çok, çok açık söylemek mümkün. E, fakat burada işte e, Önemli olan gazeteciliğin de bir meslek olarak artık faizsizleşmesi tamamen. Çünkü Ümit'in yaptığı aylar önce yapılmış olsaydı zaten bu konuda bir sorun olmayacaktı. Ama provokasyona provokasyon deyip duruluyor hep. Çok açık bir kitle var sürekli olarak ve herkes bir infiale gelmeye, böyle bir şey, bir ayaklanmaya, galayaına gelmeye çok hazır. Fakat bu kadar hazırken de bir yandan ben hani bu durumda kendimi biraz şey gibi hissediyorum bu Beyoğlu'nda bir kentsel dönüşüm dramı yaşandı gene dört katlı bina çöktü ve yolda otobüs bekleyenlerin kafasına taş düşüyor dün işte bu bina çöküyor ve çok çok, çok acayip bir şey bu tabi yani otobüs beklerken kafanıza birden taş donk evet iniyor in in olması ee, bunu da ciddiye alınmaması tabi gene medya tarafından vesaire rutin bir haber ne olacak vatandaşın kafasına arada bir taş da düşer <gülüyor> gibi ya yani yani. ben biraz kendimi bu konularda öyle hissediyorum bu ee, bu tarz e Toplumu acayip kutuplaştıran e, sert olaylar yaşandığında, piyasaya sürüldüğünde ya da bir algı e, operasyonu yapılmaya çalışıldığında, günümüzün moda tabiriyle operasyon hani hep yapılıyor ya e, kafamı hakikaten taş düşmüş gibi hissediyorum. Ya yani ben orada alakasız bir şekilde duruyorum ve işte mesela bir olay oluyor ve sorumlusu e, bir sevilmeyen ötekileştirilen istenmeyen iktidarın e, düşman gördüğü e, ben sen o bizsiz onlar haline dönüşüyor neyse evet. <gülüyor> yani çözüm, çözüm insan bir şey barıyor yani e, karşıda gerçekten bu konuyu oturup tartışabileceği bir yetkili arıyor bir ses arıyor yani yapıyorsunuz bunlar oluyor ama neden oluyor diye soru, sorularını yöneltebilecek kişileri arıyor fakat öyle yetkililer ve öyle bu konuda alakalı uzmanlar var ki karşınıza oturup konuştuğunuz zaman bile şaşkınlık geçirmeniz oldukça olası. Mesela şeyden bahsediyordu, bugün gördük bu haberi de. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acirer'in yaptığı bir açıklama var. Bu internet yasaklarıyla alakalı biz haftalardır konuşuyoruz neler olup neler biteceğine dair. Ve Cumhurbaşkanı Gül'den de gelen son açıklamaları da aktardık. Bu internet yasayla ve sansürle alakalı olarak e, konuştuk. Aynı zamanda işte e, BTTK yok özür dilerim bilgi teknolojileri için kurumu e, başkanı Tayfun Acerer'de konuşmuş şey diyor interneti yüzde yüz yasaklamak ancak kablonun kesilerek yapılarak kesilerek yapılması ile mümkün oluyor. Ben başka bir bakış açısı getiriyor gerçekten mesela ya hakikaten aslında bunlar hani gülmüş diyeyim neter nedir bilmiyorum yani hani gülebilse insan çok eğlenceli tabi de yani. E, Dehşet verici tabii yani ne diyeyim yani e, bu kolektif de bir hal e, bir yandan maalesef bugüne bir anda gelinmedi e, medya mesela hep sabah akşam medyayı konuşuyoruz medyayı eleştiriyoruz. Ama medyada da e, Alo Fatih e, meşhur olayının aslında gazeteciliğin Türkiye'de vurduğu dip nokta olmadığını e, vurabileceği bir dip nokta daha olduğunu onun da e, Alo Fatih'e gerek dahi olmadan e, <gülüyor> hiçbir telefon dahi açılmadan insanların e, medyada işte üst düzey yöneticilerin editörlerin vesaire görev şinaslıkla tamamen bir takım şeyleri yaptıkları ortamda olabileceğini biliyoruz. Bu var da yani yok değil. Yani bugüne kadar işten at atılan gazetecilerin hepsinde başbakan illaki telefonlar açıp ne olur bunu işten atın demedi. Ee, aslında Alo Fatih olayı şu an bizim gazetecilikte belki de... E şansımız acıklı bir şey ama yani hani burada şunu söylemek istiyorum bu olay iyi bir olaydır, mazur görülebilecek bir olaydır demiyorum elbette ki. Yalnız dediğim şu e, Alo Fatih'e gerek olmadan da e, aynı şeyi yapacak. E, o kadar çok gazeteci e, sıfatını taşıyan insan var ki. Evet. Daha, daha görebileceklerimizin en beterini görmedik bir anlamda. Evet yani öyle olsa gerek mesela Alo Fatih durumunda mesela bir diğer Fatih, Fatih Altaylı'nın son zamanlardaki yazılarına bakıyorsunuz sanki muhalefetin en önde gelen kalemlerinden bir tanesi gibi yazıyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi bir şekilde hayatına ve gazetede aynı şekilde yayın hayatına devam ediyor. Yani bir ha. şey görebilmek mümkün değil etrafta da böyle bir yüz kızarıklığı. <gülüyor> ne yaptık biz ya ortaya çıktı böyle. Bir, özür dilememiz lazım diyeyim çünkü yani o insanlar e, gerçekten iyi para kazanıyorlar gerçekten e, müthiş ikballer ediniyorlar sadece Türkiye çapında değil dünya çapında gazetecilerin hatta e, kullanışlı entelektüellerin diyelim bu kadar çok e, hani gazeteci veya işte Alo Fatih e, çevresine ben e, çizgisine e, entelektüel demiyorum ama hani entelektüeller adlandırılan da bir güruh var ee, ve e, bu kesimin yaşadığı ikbal ve sadece bunda çok yandaş davrananlar da değil. Sadece hükümetin işine gelen ve bir anlamda kullanışlığı çizgide olan insanların edindiği servet, e, gerçekten servet, dü bütün dünya ayaklarının altında gibi. E, bugün oradalar, öbür gün burada yani seyahatler, bilmem neler, akademisyen olarak da projeler vesaireler. ya yani bu, bu Böyle paralar dönmüyor dünyada. Evet. E, sivil toplumda vesaire... Bir e, proje alabilmek için gerçekten bir iş yapabilmek için Avrupa'da vesaire insanlar e, hakikaten çok şeffaf süreçlerde çok emekler vererek e, ne, ne badireler atlatıyorlar da bir şeyler yapabiliyorlar. Ama Türkiye'de işte bir tepsi de sunuluyor ve dolayısıyla her zaman e, elo, alo <gülüyor> x'ler olacaktır. Bu arada tabii son, e, zamanımızın sonuna yaklaşırken... Evet. Ee, bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bugün e, tarihi bir gün olarak niteleniyor çünkü e, ETA e, tamamen başka bir coğrafyaya, başka bir yere atlıyorum ama e, bask ayrılıkçı grup ETA ilk defa silah teslimi yapıyor. Hı, böyle bir durum var. Evet, yani işte silahsızlanılacak dendi, dendi, dendi işte tarihi dönemeç işte silahlar bırakılıyor dendi ama ilk kez fiziksel olarak silahlardan veriliyor ol olacak. İşte, işte, bomba, patlayıcı, zönek vesaire e, gibi aynı zamanda ve diğer başka silahlar. Ve e, bu işler kolay değil. Bu işler çok zor. Ee, Türkiye'de işte barış süreci deniyor deniyor. Ee, şu an sadece çatışmasızlık süreci var aslında. Ee, burada işte Bask, artık ben artık Bask veya Kuzey İrlanda meseleleriyle pek karşılaştıramıyorum Türkiye'dekini. Türkiye'deki öyle bir kendine özgü hal aldı ki e, ve o kadar bir kendini içine kapalı halde ki e, Türkiye ve kendi bölgesel gelişmeler bile ben artık Türkiye'deki Kürt sorunu ne kadar etkiliyor Hani etkiliyor etkiliyor diyoruz ama bilemiyorum yani o kadar Türkiye siyasetinin içine içinde bir Türkiye siyaseti meselesi olmuş durumda ki bunu da iyi anlamda söylemiyorum maalesef bir o Türkiye siyasetinde boğulma halinde bir anlamda Kürt meselesi de o orada işte bask sorununda gelinebilen nokta Gı, gıdım gıdım, ilmek ilmek, yavaş yavaş hani Türkiye'de ne zaman gelinebilir? Türkiye'de ne zaman silahsızlanma söz konusu olabilir? Bugünleri de umarım bir cuma gününde bunu konuşuyor oluruz. Evet. E, sonra biri de, son de o zaman ben vereyim. Yani silah tesliminden bahsetmişken 7 yıl gecikmenin ardından bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan havadan uyarı kontrol sistemi yani Avaks uçakları bu tepesinde o daire dönen uçaklardan. Evet. Ee, bu proje kapsamında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne tam 637 milyon dolar ödemiş tam bugün. Valla çok parası olduğu için Türkiye'nin evet yani Türkiye'nin kendi içindeki zavallılıklara harcayacak parası yok işte binlerce köy yolu kapanır, yapılacak bir şey yoktur yani buna çözüm bulunmaz ama işte Alax barış istelik için e, bu e, ne işe yarayacağı da e, ne olur bir askeri uzman gelsin de beni ikna etsin yani bu çok ihtiyacı var diye Allah aşkına yani e, bir bu eksikte 10 saatte bizim Karadeniz'i izleyebilecek deniyor. O deniyor, bu deniyor. Yani nedir bu? Yani devletin zirvesi karşılıyor kendisini bu değerli savaş tenekesini mi diyeyim, ne diyeyim? öyle demeyin. Ortalama bir görev uçuşunda 4 milyon kilometre karelik bir alanda tarama yapıyormuş Yapsın yani ne kadar kim bile biliyorum yani Rusya falan tet herhalde şimdi bugünlerde bu avaksi şeyimizden dolayı <gülüyor> bunu askeri çeyizimize bunu kattığımız için herhalde büyük bir şey korku içindedir bütün düşmanlarımız çok da var ya her taraf düşman evet. o yüzden neyse iç ve dış Hı. düşmanlar <gülüyor> Önümüzdeki hafta devam edelim düşmanlardan evet. bahsetmeye o zaman. Çok teşekkürler ikinize de, de. Çok sağ olun. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz hafta. Seyyar'e. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp Bey Günaydın Günaydın Alp abi Günaydın Bir de eser var yanımızda bugün Ömer Madra Bir konferans için aramızda yok Merhabalar <gülüyor> Merhaba e, e, neler var neler yok diye soracağım ama Ömer Madra giderken arkasında sipariş şeyinde sorusunu da bıraktı. <gülüyor> e, ondan bahsetmem gerekiyor. E, şey gibi bir durum söz konusu galiba. Kış olimpiyatlarının tehlike. Soçuk'taki Olimpiyatların tehlikeli olduğuna dair T24'te bir haber çıkmıştı. Bundan haberiniz var mı diye evet, soruyor. Kendisi. Tehlike derken iklim değişikliği evet. nedeniyle kış olimpiyatlarının yapıldığı bir kentte kar ve e, bilim soğuk havanın eksikliği nedeniyle ha, sporların yapılamayacak konuştuk, olması. Evet. Sporcuların verdiği e, Amerikalı kayakçı Niyul'un şey yüzeni yüz beş sporcunun verdiği dilekçe vesaire ben de şeyden bahsettim. E, yani hem Soçi'de geçen Cuma galiba on dokuz dereceydi tabi şehirde hava yani yukarıda <gülüyor> kayak merkezlerine daha düşük ama Soçi'deki hava on dokuzdu on dokuzdu. Şeyli, altı kayak giysili üstü bikinili Sporcuların fotoğrafları falan yayınlanıyordu Sonra e, Bu hafta içi gördüğüm bir araştırma var e, Şeyi kıyaslamış Yani 1900 Olimpiyatları işte dönemlere bölmüş Herhalde 1924 50'lere kadar işte 50'lerden 80'e kadar ve o, o zamandan bugüne kadar e, Olimpiyatları ayırmış Ve olimpiyatların yapıldığı şeylerde ee, şehirlerdeki işte şeyler ortalama sıcaklıklar, ortalama sıcaklıklar. zaten şeylerin işte daha sıcak bir dünyada kış olimpiyatlarının geleceği konulu bir rapor bu 8 sayfalık kısa bir rapor 4 kişinin hazırladığı ee, Waterloo Üniversitesi herhalde İngiltere'den ee, şey şu 1920 ile 50 arası yapılan olimpiyatlarda ortalama sıcaklık 0.4 60'dan 90'a kadar 3.1, 2000'den bu yana kadar 7.8. Derece <gülüyor> şey yükselmiş ortalama. Yani ya. 0.4, 1920'den 50'ye kadar. Olimpiyatın yapıldığı e, lokasyondaki e, ortalama Şubat ayıtacaklığı bu. 0.4'ten 7.8'e gelmiş. Yani da tabii şu da olabilir. Seçilen lokasyonun konumuyla da alakalı olabilir ama bir eğilimi gösteriyor bize. Belli ki şey. Ee, şeyde problem var Bir öngörde bulunmuşlar sonra Yani e, Küresel iklim değişikliğine dair Şeyler devam ederse Tahminler devam ederse Nerede olimpiyat olabilir Ve bundan önce olimpiyat yapılan Şehirlerle şehirlerin durumunu e, Kıyaslamışlar Mesela Soçi'de e, 2050'de 2080'de Yani biraz ileri uzun vadeli bir e, Öngörde bulunmuşlar e, Şeyde olsa işte gaz salınımı düşük de olsa yüksek de olsa Soçi'de bir daha olimpiyat yapmak mümkün olmayacak. Yani. 2050 yılı söyleniyor değil mi? 2050-2080. Evet. Mesela 1968 ev sahipliği yapan Grenoble mümkün olmayacak. 1936'nın ev sahibi Garmisch, Partenkirchen orada mümkün olmayacak. İşte Vancouver ancak 1950'de ve düşük giderse şey salınımı mümkün olabilecek. İşte şüpheli olanlar bakıyorum Saraybosna, Oslo hatta ben bu hafta gördüm. Saraybosna 1984 kış olimpiyatlarının ev sahibiydi. Tabii sonra şehir savaş geçirdi falan. Şu andaki tesislerin fotoğrafları var. Zaten şey hepsi terk edilmiş durumda. işte kayaklı atlama pisti vesaire. Hani tabii kışın mı çekilmiş bilmiyorum fotoğraflar. Hangi mevsimde çekildiğini bakmayı unuttum sadece. Şey hani karın tanesi yok. <gülüyor> o kayakla atlama testinin etrafında Yani güvenilir olan mesela 2050'de 2080'de Şartlar kötü de olsa işte Alberville Fransa'daki Calgary, Kanada Cortina, Saint Moritz Salt Lake City, e, Sapporo Buralarda iklim Şeye izin verecek mesela Kış olimpiyatı yapmaya ama geçen hafta biraz Konuştuk mesela 2022 kış olimpiyatları için adaylardan biri Barcelona'ydı Barcelona. Barcelona evet. Yani belli ki hani Barcelona ve Kuş Olimpiyatı deyince insan duraklıyor. Evet, ben de yazın gittim Barcelona'ya. Muhtemelen dinleyicilerimizden farklı mevsimlerle giden de vardır ama hani Kuş Olimpiyatı ve Barcelona'ya insan aynı cümlede duyunca şaşırıyor. Ee, i̇şte şehri belli ki kapalı tesislerle işte e, patent pistleriyle vesaire onları şehirde yapıp planelerdeki yakındaki kayak merkezlerinde, yani Soçya'daki gibi şey sporları, kayak sporları için kullanacaklar. Kayak ve kızak herhalde. Başka işte sanıyorum Oslo aday, Pekin aday, sonra tabii Münih adaydı. Hani Barcelona gibi bir yerde kış olimpiyatı zaten şeyde de yakındaki kayak testlerini kullandığımızda şey olabilir yani 25 derecede <gülüyor> olabilir. Okurayna evet. yine adaymış. Öyle gözüküyor. Neresi? Ukrayna, Liev. Yine derken Lviv şu an, şu an Rusya'da. Okurayna'ya Liev yazıyor ha, Evet evet Lviv aday ama evet. şu son olaylar üzerine tabii şey <gülüyor> <gülüyor> e, bu adaylık nasıl e, şey olacak bilmiyorum. Kazakistan korkunç, var Almaty'de. Evet korkunç olaylar üzerine. Evet. E, bir takım şeyler şey yapıyorlar özellikle Batı Avrupa'daki şehirler e, referandum falan yapıyorlar. İsviçre mesela şey çıktı. Red çıktı İsviçre'de. İsviçre'de ee, de politik destek olmadığı için geri çekilmiş. E, şey çünkü var. şimdi bu gelişmiş ülkelerde insanların parasının nereye kullanılacağına kendi karar vermek istiyor ve olimpiyata harcanmasın diyor. Yani, haklı da bir gerekçe kendiler açısından. Şey olabilir. Evet, e, yani... Bu hafta aslında yani tabii kış olimpiyatları sürüyor bir ama Türkspor ile ilgili o kadar skandal ve olay oldu ki yani bilmiyorum onlara da değinelim mi şöyle kısaca? Tabii tabii asıl yani, konularımızdan evet, bir so tanesi olsa. Bu Sokey okay takımından Şimdi bahsediyoruz. Bu Sokey'i bir de ölen şey var, tekvando olayı var. Tabii Mısır'daki şeydi. O yani tabii bunu, bu olay muhtemelen üstü kapatılacak. İkisinin de sporcunun ölümü başlı başına bir felaket. Şimdi yani belli ki eee tekvandocu ölen sporcunun ee, ilacını almadı. Söyleniyor. Yani onu herhalde neresinden tutarsan tutun hiç sağlam herhalde e, hiçbir tarafı yok. Başka başına e, bir şey e, skandal. E, çünkü e, e, Türkiye'deki bir sporcuların Seyitan Akbalık'ı Luxor'daki hı hı. Uluslararası Teklanda Şampiyonası'nda yarışma sırasında, ya, maç sırasında fen alışı biri düşüyor ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtalamıyor. Hastanede ölüyor ondan sonra. Sonra şeyden Türk spor sisteminden bildik şeyler işte iyiydi de oraya gelmişti de vesaire. 63 kilo sporcusu ve 21 yaşında. Daha sonra babası bazı ilaçlar kullandığını falan söyledi. Akşam gazetesine röportaj verdi. Yani belli ki bir sorun var. Bu kadar genç bir e, insanda. Ne tip ee, ilaçlar? Daha önce konuştuğumuz türlü ilaçlar mı yoksa bir sağlık sorunuyla alakalı olarak kullanılan ilaçlar mı? Ben sağlık sorunuyla ilgili. Sonra babası ilk günde galiba Anadolu Ajansı'nda konuştu. İşte doktor kontörüne girmişti. Şey yok falan dediler bir sakıncası. Ama e, bu ani sporcu ölümleri var tabii. Hani sporda normal sporcu dışındaki nüfusta daha az rastlanan, sporda biraz fazla rastlanan sorunlar. Bunlar hani ee, yüksek performans sporunda tabii sporcular vücudu bizim yani şeyimizin de algılayabildiğimizin çok üzerinde zorluyorlar birçok spordalı için geçerli ve hani kalp veya başka organlar zarar görebiliyor işte buna dair aslında 300 liralık basit bir test oluna dair bir haber de vardı dün ee, ama ben o testi bıraktım ee, şey yani normal e, Sporcuların herhangi bir kategorideki yani genç, yıldız, işte A takım veya master düzeyindeki sporcuların doğru dürüst sağlık kontrolünden geçip geçmediğini bilmiyoruz. Çünkü bu olay üzerine yani bir çevresinde bir yakınına benzer bir durum olmuş kişiler hep şunu söyledi. Yani sağlık kontrolünde şudur doktorun kartına çıkarsınız bir sorunun var mı? Yok. İyi geç. Ya yani böyle sağlık evet. kontrolleri. Hani bir o televizyonda şeyi görüyoruz biz önde gelen futbol takımları bilmenin hastanesinde sağlık kontrolünden geçti falan, e orada işte sponsorluk ve e, bu futbol takımlarının bütçeleri fazla olduğu için herhalde biraz daha detaylı yapılıyor bu iş ama işte tekvando, okçuluk, atletizm falan nasılsın? Bir sorun var mı sırtın falan? Yok abi geç tamam muhtemelen hocam. böyle yani bir şey yok diye e, imza atıyor, yolluyor doktor. Böyle bir sistem Halbuki e, hani hep konuşulur. Lisans sisteminin sporda, lisanslı sporcu çok olsun, sporcu sayısını arttıralım Demin en büyük sebeplerinden biri şu. Bir tek Türkiye için değil, dünyada da. Yani o sporu yapan kişinin illa profesyonel olması gerekmiyor. Yani 10 yaşında da olabilir, 80 yaşında da. Hani Belli bir sistem içinde o sporu yapması ve o sistemin şeyleri var, ölçütleri var. İşte belli kulüp takım kuralına uyacak, ondan sonra... İşte malzemesini, tesisini bu sayede elde edecek. İşte belki cebinden ufak bir katkı yapacak. Bir de nedir? Bir şartı da belli sağlık denetimlerinden geçmesi. Değil mi? Yani hangi işte olursanız olun, işte bir spor yapıyorsanız, en yüksek seviyede de olması, olmasa bir kontrolden geçmeniz lazım ama belli ki zaten burada bir aksaklık var. Evet. Herhangi bir şekilde o zaman bu ...tetbikleri gerçekleştiren... tetikleri gerçekleştiren poliste... ...özür dilerim, doktorda bir şey aramayacak gibi duruyor... ...bu sporcunun ölümünden sonra. Şimdi bu ani sporcu ölümleri için... basit sağlık kontrolü de yeterli değil. İşte orada bir ayrı... ...test yapılması lazım ama... E, ...çünkü bu... ...sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir sorun. Herhalde yani artık bu... ...sporu, hani amatör... ...hobi, rekreasyon düzeyinde... ...yapanların dışında... ...böyle profesyonel elit, işte dünya Avrupa ya da diğer büyük şampiyonlara katılanlar için bu özel testin yapılması lazım herhalde. Yani çünkü benzer olaylara başka sporlarda, başka ülkelerde de rastlıyoruz. Yani en yüksek seviyede o sporu yaparsa kalbine kadar zorlanır bir sıkıntı olur mu diye ekstra bir kontrolden geçmesi gerekecek evet. muhtemelen. Bu bu birinci şeydi. Bir de ikincisi Busoki, var. Bu sokeyi, Türk bu sokeyi takımının Bosna Ersek'le yaptığı milli maçtaki sahtekarlık olayı. Hakikaten şey değil. E, yani öbürü Türk tipi bir klasik ihmalkarlık ve çok kötü sonla biten bir olay. E, sporcunun ölümü. Ama bu ikincisi e, hani bu devirde artık şey gibi geliyor bana. Ya Türk biraz... takımı Bosna Ersek'le evet. Saraybosna'da özel maç yapıyor. Ama e, sahaya çıkan o gün uzun ali isimli sporcu maç sonrası anlaşılıyor ki aslında İzmir büyük Belediyesi'nde de oynayan Deniz Legerski. yani sağa e, şeyle e, takma isimli bir şeyle sahte formayla bir oyuncu çıkıyor başka bir oyuncunun şeyli evet ee, ondan soracağım. bu ee, ne maçıydı şey sanma sanma hazır Ondan sonra e, Ve oynatıyorlar 7-2'de kaybediyor Türkiye sonra Maçtan sonra anlaşılıyor Muhtemelen biri herhalde e, Şey etti e, ihbar etti Slovak oyuncuyu Yani şeyle oynadı diye Sahte içinde Bu e, kaç sene oldu herhalde 5 yıl kadar önce Galatasaray Basketbol Takımı Almanya'daki bir turnuvada Az oyuncu var diye ee, kimin formasıyla? Nezahatlı Cemal Nalga mıydı? Evet, Cemal, oynayan oyuncu Cemal Nalga'ydı ama başkasının formasıyla oynadıtı evet. ve Galatasaray olayı gizledi, gizlemeye çalışmıştı. Sonradan olay anlaşıldı şey e, salsa basketisini, basketbol blavyu ortaya çıkardı haber sesi olayı ve Gazsar lig, işte ligin 5. haftasında anlaşılınca işte beş maç ligde yenik sayıldı vesaire şey oldu Hükmen yenilgi aldı. ...çok kötü duruma düşmüştü. Hani e, Şimdi bu ilk akım üzerine sıçramış durumda. Evet şöyle bir açıklaması var. Bu Sokey Federasyon Başkanı Orhan Duman'ın... ...rakibimizin iki Amerikalı oyuncusu bulunduğundan... ...rezil olmamak için Deniz Legerski'yi oynattık. Slovak oyuncu 3,5 yıldır Türkiye liglerinde oynuyor. Kendisi Türk vatandaşı değil ama ben Türk formasını giymekten çok gurur duyarım diyor. Ve Başkan Duman ayrıca bir de şöyle bir cümlede koymuş sonuna ben Legerski'yi Bosna-Hersek maçı için antrenör yazdım demiş. <gülüyor> yani, yani yenilmeyelim diye, de diye de rezil de. olmayalım derken daha büyük bir rezalete imza attığının farkında değil herhalde kendisi. Şimdi haftaya şey olacak... E Alp Lager sesiyle Simon Cooper konuşacak. Ya Alp Bey bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Yani buradan sonra benim kafamda oldukça fazla soru işareti şimdi belirmeye başladı. Kim bilir daha neler neler olmuştur da haberimiz yoktur diye düşünüyorum Türk spor tarihi içerisinde. Üstü kapatılan evet. çok şey vardır. Üstü kapatılan bilinmeyen. Yani, malum Türkiye e, herhalde 20 küsur 25 yıl boyunca Uluslararası Olimpiyat komitesine yalan söylüyor, kandırıyor. Biliyorsunuz çünkü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kuruluş tarihi 1908. Evet. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan önce Selim Sırrı Tarcan kuruyor 1908. İşte hatta 1912 Olimpiyatlarına kendi çabasıyla giden Robert Koleji'li iki İstanbul ermenisi var falan. Bunlardan çok bizim resmi Olimpiyat tarihinde yani değinilir de çok değinilmek istenmez Cumhuriyet yani Cumhuriyet'ten. Cumhuriyet'ten 15 yıl eski. Ee, ve hani bir dernek statüsü malum. Yani Cumhuriyetten önce hatta 1930'lara kadar falan sporun örgütlenmesi de daha sivil zaten. Yani Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı var. Yani bütün lig sistemini onlar yönetiyorlar 1923'ten itibaren. İdman Cemiyetleri ittifakı şu yani Türkiye Spor Kulüpleri Birliği. Federasyon falan değil. Sonra devlet tabii tek partinin el, el konuyu koyuyor sisteme. Ve şey de Türkiye Milyon İnpemiyeti Komitesi'nin başkanı da herhalde 1936'tan itibaren 20 küsur yıl boyunca şeyin başkanı aynı zamanda. işte o zaman Türk Spor Kurumu, yani şimdiki Spor Genel Müdürlüğü'nün öncülü olan kurumun başkanı. Devlet tarafına atanan birisi. Halbuki öyle olmaması. Bunun seçilmesi lazım. Ee, yıllardır Türkiye'yi kandırıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni. 20 küsur yıl. Çünkü Ulimpiyat, Uluslararası Olimpiyat Komitesi atamayı öğrendiği anda şey yapar. Üyeliğinizi askıya alır. Kandırıyor Yalan söylüyoruz. Ülke olarak. Mesela hani bir büyük olay budur. Yani şimdi... kan masalarmış diyoruz uzun evet, <gülüyor> an. Yani duruma ki, geliyor. <gülüyor> haberleşme vesaire şimdi göre yani şimdi tabi şeyi ıı, akıt edemiyorum sen bugünkü bu, bu kadar iletişim haberleşme böyle bir sahtekarlığın saklı kalabileceğini düşünmek nasıl diyeyim yani bunu aklım almıyor. Yani teknoloji Benim çok gelişti yani. belki olabilir de yani bu olaylardan sonra ben gerçekten Türk Spor e, camiasında olan güvenimi hızla kaybetmeye başladım. Bu olay bir başlangıç oldu gerçekten bunu söylüyorum. Yani kim bilir daha neler neler olmuştur. Eskiden yani de olmuştur söylüyorum. ama şu anda artık çünkü şey var. Hani bu federasyonlar ufak da olsa bu sokeyi, işte cimnastik, okçuluk vesaire Hani bir o federasyonda etkin olabilmek için Rekabet içinde olan gruplar var Yani birisi yaptığında onu ihbar edecek birileri vardır mutlaka Yani o görüntüyü bilgiyi sızdıracak Ve hmm. yani bugün saklı kalması mümkün değil Hani bir bir takım organizasyonu yapıyorsunuz Bu soru key, evet futbol değil Ama yani orada yaptığınız sahtekarlık nasıl saklı kalabilir bugünkü İşte daha kaçıncı günde yani birinci günde mi ikinci günde mi ne ortaya çıktı olay Hani öyle 3 ay 5 ay değil Gerçekten evet. şey atamız yani gibi değil. Ben ee, biraz nasılsa taşıyorum. Federasyon başkanı her şeyi de komik. yani o böyle bir ben istifa ediyorum bırakın bilinçli yaptık diyor bir de gayet yüzsüzce. Evet diyor şeydi antonor yazdım rezil olmayalım diye oynattık. Ne özel maç diye mi yani yapmış bunu? Yoksa... Keşke aslında keşke şeyde yapsaydım mesela bir eleme desim maçı. O zaman şey olacak çünkü uluslararası federasyon toka da gelecek. Yani Türkiye Federasyonu 2 yıl atıyoruz. Bununla ilgili yöneticilere de işte 108 yıl ömür boyu ceza veriyoruz. Anca o lazım. Yani bundan anlıyorlar. Başka türlü olmuyor çünkü. Evet. evet ben bir haber vermek istiyorum. Aslında Soçi ile alakalı. 2 ee, gün kaldı bitmesine bu arada. Olimpiyat <gülüyor> evet. oyunlarının da. Bitime 2 gün, 3 gün kala ee, Ukrayna Olimpiyat takımından e, kayak e, sporcusu Bogdana Matsotka ee, ve Koçu Olek Matsoski yarışmalara katılmayacaklarını, yarışlardan çekildiklerini açıkladılar. Ee, Ukrayna'daki olaylara ben yani kayıtsız kalabilmişler. Kahvenin yarısı geri dönmüş, apar topar. Yani bir kısmı evet. zaten yarışmıştır uh -huh. ama artık ka yarışması kalan sporcu herhalde azdır. Önce şey yapmak istediler. Yani Kiev'deki olaylar üzerine Ukraynalı sporcular kollarına siyah bant takmak istediler. Hani yaz. Staredi. Tabii şey bunu kabul etmedi Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Bunun üzerine işte sporcuların yani yarışanlar ya da yarışmayacak olanlar şey bir kısmı işte şey dönüyorlar. Apar topar Ukrayna'ya döndüler. Evet, ayır, yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması da yasaklamadık. Ama bunu e, nasıl diyeyim, ifade etmenin başka yönleri olması gerektiğine karar verdik. Yani işte siyah Bant Bant değil komitesi. de. Aman bizim madalya kürsümüzde etme de ifade nerede elde edersen et. Evet. Ya bitsin oyunlar, evine gitsin. Kimse seni görmesin dünya. Onu ne yapıyorsan yap. Yani bir Tommy Smith, John Carlos, Peter Norman olmayacak galiba. iki gün ee, içinde. Yani evet bilmiyorum. Burada hani madalya kürsüsünde öyle bir şey görmedim ben hiç. Değil mi? Öyle bir oldu mu ya hani şey LGBT ya da çevre vesaire madalya, bir şey madalya kürsüsünde bir, bir şey. Madalya kürsüsünde olmadı ama... İşte yokuşlu kayak yarışlarının ardından snowboardcular veya kayakçılar e, eldivenlerindeki gökkuşağı renklerini veya evet, snowboardlarındakileri yani o gösterdiler o kadar. Yani çok da fazla büyük bir olay olmadı ama en büyüğü bu bir olimpiyat oyununu protesto edip çekip gitmek bir takım olarak hem de. Evet yani çünkü zaten madalya alacağınız da garanti değil hani oradan da işte. Evet, Türkiye'nin Türkiye madalya durumunda nasıl? <gülüyor> Madalya tabii Madalya değil <gülüyor> e, En iyi galiba herhalde Kırkıncılıklarda dolaşıyordu bizimki ha, Şöyle oldu tabii geçen hafta da konuşmuştuk onu e, Artistik buz pateni e, Buz dansında e, Alper Uçarlı, Alisa çifti e, Salı günü sanıyorum Onlar e, şey çıktılar e, e, Piste çıktılar ve 24 sporcu arasında 22. oldular ama bir sonra bir biraz Türk tipi belki de yani seyirci de şey oldu tabii. Verilen puanlar konusunda onların ciddi şey oldu itirazı oldu. <gülüyor> 55 civarı puan beklerken zorunlu programda 49 puan aldılar ve 22. oldular 22. çift. 20 çift arasında girse serbest programa da kalacaklardı. Kalmayı başaramadılar ama hani buraya kadar zaten kalifi olmuş olmaları bile büyük bir şey tarihte ilk kez ama Alper uçarsa açıklama yapmış yani hani ilk defa burada yarışıyoruz ne sponsorumuz var ama sponsoru geçtim bir yani bu buz bir biz lobimiz de yok tabi hani hakemimiz olmadığı gibi hiçbir etkimiz yok bu yüzden çok düşük puan aldık ve seyirciler de onların puanları açıklandıktan sonra yuvaladı jüriyi bu malum buz patini yani jüri sporlarda hep bu sıkıntı olur tabi ee, yani kuralı gözeten değil de puan veren hakem olduğu zaman hep bir sıkıntı burada da var. Yani ben şey gördüm hani olimpiyatta jüreli spor sporlara yer yok falan diye illa şeyle değil tabii hani Alper e, Uçar ve Alisa çiftiyle ilgili değil. Genel olarak niye olimpiyatta böyle sporlar var? Çünkü objektif değil. Değerlendirme çok subjektif. Bir itirazlar vardı. Onların da öyle bir yakınması oldu. İşte, Olimpiyat 22.liği hani. Ama zaten katılan 24. Eee Türkiye'nde herhalde işte Tarihindeki en iyi derecelerden biri Tuğba Karademir vardı. Malum. Ee, Bunun önceki olimpiyatlarda. Ama kayakçılar tabii işte e, 60'larda sonuncu, en sonlarda yer aldılar. Ee, yani oradaki zaten şey belli. Türkiye'nin Alp disiplini ya da Kuzey disiplininde seviyesi belli. Hani en iyi sporcusunu gönderse de en sonlarda yer alıyor. Orada e, bir kayakçının ilginç bir sözü vardı. Yani 200 gün antrenman yapmadan bir ciddi seviye ulaşmanız çok zor şeyde ee, kayakta. Biz ancak son şeyde son dönemde hani böyle çalışabildik son bir yılda falan bu da hani e, seviye atlamamıza yetmiyor demişti böyle bir sıkıntı var. Evet. Teşekkür ederiz Alp Bey. Bugün eee e, bu durum için bakalım. Önümüzdeki haftada devam ederiz kaldığımız i̇şte yerden. Bir hafta Sayın Cooper var arkada isim yazdıracağım. Ha <gülüyor> tamam. İngilizce artık idare edersiniz. Tamam, tamam oldu. Bakacağız. İyi yayınlar görüşmek, görüşmek iyi. üzere. Görüşürüz. Alp Ulagaylı Spor Evet, e, bugünkü Açık Gazeteli'nde sonuna geldik. Haftanın son açık gazetesini dinlediniz. E, bir parçayla çıkıyoruz. Bugün Malcolm X'in, yani Malik El-Shahbas'ın New York'ta uğradığı bir suikast sonrasında hayatını kaybedişinin 49. yıl dönümü oluyor. Ona e, dair olan bir parçayla çıkıyoruz. Earl Sixteen'den Malcolm X adlı parçayı dinleyerek çıkıyoruz. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. A makes me gossip. It was the. çek